davranıyorlar? Evet. Ben nasıl <gülüyor> inanmıyorsun yani? Nasıl bunu kabul etmiyorsun? Adamlar hayret ederek sana bakıyorlar ya. Yani. Bu da gösteriyor ki, adamlar cinlenmiş yani, Ki zaten tasavufa baktığımızda ekseni tamamen cin. Tamam. Sayın hocam. Sonra benim tam da, Dilara'm Eskiden, geçin. Onun kitaplarını hep okursanız ki okumanızı tavsiye etmem ama yani bir Yıldızname okursanız İsmail Çetin diye bir şeyh. Ha Yıldız'a Yıldızname okumuşsunuz. Ağabının kitaplarını okumuşsunuz. Yani adamın yazdığı bu kitapların içinde tasavvufun hemen hemen bütün ekollerini görürsünüz. Yani bütün pisliklerini teker teker görürsünüz. Ama tabi göz görmesi lazım. Bizim insanlarda birisi bir Arapça konuştu mu? Güzel de bir iki kıraat Arapça ayet parçaladı mı bitiriyor. Hemen elin ayağını örtmeye başlarlar. Bizde bu yani maalesef. Çok ablisiniz mi? Bir dernek başkanımız var. Bu Adıyaman menzile, bu şahısları daha önceden oydum yani. Her türlü aklınıza ne gelen isteği varsa yapmış şahıslar. Bir gidiyorlar bir geliyorlar. Yani ya, harbi evet harbi Adıyaman menzil <gülüyor> harbi <cinci yani>. <gülüyor> <gülüyor> Harbi orada çorbayı içen adam kesinlikle büyülenir. Ve oradaki gördükleri, ettikleri şeyleri çorba içmeyen adam görmez. Allah Allah. Çorbayı içen adamın şekli, cemali, bakışı değişiyor. Ama 3 ay üç ay sonra ben mi? içer miyim yani? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, o kadar çok çevrem var ki bir de gözle müşahede yani, ettiğim çorbaya, çorbaya, çorbaya. için o çorbadan içen apaçık büyüleniyor. Ama mesela onların bir turları var. Her turlarının da mola verdiği seyitlerin bulunduğu lokantalar falan var. Başka yerlerde durmazlar. 3 oh. ayda 6 ayda bir turlar devam eder. O çorbadan içen böyle tamamen hizmet eder. Birçok gözüne birçok şeyler gözükür. Yani adam tamamen bağlanır. O çorbadan içmeyen adam oradaki çay buz gibiydi. İnsanlardan nefret eder. Şeyhi eleştirir. Yani bakın iki tane adama gönderin parasını çekin. Deyin ki orada birine sakın oradan ne çorbasını iç ne şeyini iç. Birine de İç. Bir bakın gelince. Birbirine feda mı ettiniz hocam? <gülüyor> ya bir bakın. Geçici. Anca... Okursunuz döversiniz <gülüyor> ya. <gülüyor> Nacizane. Hocam ben de gittim. <gülüyor> İki sene kaldım. Sizin dediğiniz gibi bir ton ben cinli olay yaşarım yani. Çobaysın yani. İşte bakışan var burada bak. Elhamdülillah. Allah hayırlısını versin. Bakın Ankara'da şey, ya arkadaş var. Beni evde ya ben hakkı helal yapacağım. Böyle yatıyorum. İki bileğimi böyle iki bileğimi biri sıkmış ama üstünde duruyor benim. Ben yatıyorum böyle üstünde duruyor. Uyanmak istiyorum. Yani uyanayım Gözlerimi açmak istiyorum. Açamıyorum. Böyle hani sanki Japon'la Yapıştırmışlar gözlerimi. Işık var Üstünde açamıyorum. Ondan sonra Baktım ellerimi de oynatamıyorum. En son bütün gücümle Ya Allah dedim. Böyle bir açtım gözlerimi. Baktım tam başımın üstüne böyle Aynı şeyhin suretinde. Yani Şeyhin bedeni gibi bir beden ben ben beyaz böyle bir şey yani. Saaten Muhammed Raşit'i herkes. Allah gibi bir ışık gibi görünüyor. Yani benim kalbimle oynuyordu ama. Kalbimle oynuyordu. Uyandım sonra kollarımı tuttu benim. Artık çorba tesir etmedi herhalde. <gülüyor> Şimdi rüya bablarını okursanız... Rüya değil. Yok, rüya bablarını okursanız rüya bablarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç türlü olduğunu söylüyor. Rahmani, şeytani, bir de insanın hayal ürünlerinden böyle bilinç altında. Şimdi tasavvufta yön alma tamamen rüya alemiylendir. İşte mesela bir Mevlana'ya bakın, bir Muhittin İbn Arabi'ye bakın, bir Said Nursi'ye bakın. Ee, hepsi böyle uyku uyanık halinde ben şunu gördüm bana şunu dedi. Hatta Risale-i Nur'da said Nursi'nin hep bunların bir keşif yolu var. E, Mane alem. Bu ne yapıyor? E, kendilerine bir e, nasıl diyeyim? İlmi bir kimlik, dini bir kimlik giydirmeye çalışıyorlar. Sen şimdi ne yapıyorsun? Sakallı, nur yüzlü bir pirifani karşına çıkıvermiş. Tamam. E bir de biz hep mehter marşıyla büyüyen insanlarız. Yani biz de ...hep uçarlar... Ee, ...pirler vardır... ...işte bizim kalbimizi okurlar... ...rüyamızda gelinler... ...işte yetiş ya pirim dedi mi... ...bize yardım ederler... ...biz hep bu hikayelerle büyüdük... ...değil mi Gazi'ciğim? E şimdi adam rüyasında... ...ak bir adam gelmiş... ...kafasında bir sarık... ...arkasından dolunay gibi bir parlaklık... ...sen Allah diye bağırmaya başlıyorsun... ...ondan sonra başlıyor şeyler... Ve rüya yolunda bu çok. Özellikle Muhammed Raşit'in Adıyaman menzil meselesinde birçok insanın rüyalarına ben girdiğini anlattığına şahidim. Yani. Kaç kişi gittiyse apaçık böyle dolunay gibi kafasının doğduğunu pirifane olarak hep rüyalarına girdiğini tek tek anlatıyor adamlar. Rüya yoluyla aldatma çok. Ama e, peygamberliğin 46'da bir cüzü rüyadır ama rüya e, 45'i de vahiydir. Herhalde 45'ine uymak bizim için daha hayırlı. Evet. Daha hayırlı. Hoş, hoş bulduk. Allah'ım olsun. Sen nasılsın? Bak görüyor musun? Akşam nette konuşuyorduk. Değil mi? <gülüyor> İsa'nın büyüğü. Akrabalık var mı hocam? Kim ne? Adem'de. <gülüyor> Ana baba aynı. Ana baba aynı diyorum. Sayın Bursa'nın Arapça'yı bilip değil Arapça biliyor. Tabii medrese eğitimi almış birisi. Arapçayı, hayır, ve Arapçayı ve, ve... hayır tabii, Arapçayı da Kürtçayı da çok iyi kullanan birisi Arapçayı çok iyi bilmediğine dair yanlış bunu kim diyorsa yanlış çünkü Said-i ee, aşağı yukarı 7 tane savaşa katılan birisi Osmanlı medresesinde yetişen birisi mesela Şeyh Said'in arkadaşlarından birisi Arapçayı bilen birisi vakıf kurmuş. nasıl bir insandı hocam? Bir eseri var mı? Ya, kaç tane yazdığı eseri var ki? Yani. yani eseri ne var ki? Bizler uçurmayı çok severiz. Eskinin aşağı yukarı mollaların hep Arapça bilirdi. Ama ilmi Ya şimdi Osmanlı'da zaten ilmi diye bir şeyi bulman zor. 600 sene verilen kültürde tamamen tasavvufu bir kültür. Evet. Saydın Nursi'nin mesela risalelerini okursanız tamamen vahdeti vücut vardır. Evet. Mesela dört imamdan görüştüğünü söyler. Bu dört imam deyince millet de zanneder ki Ebu Hanife evet. Rahimullah, İmam-ı Şafi, i̇mam Malik zanneder. Halbuki Asa'yı Musa'yı okuyun orada Şahin Akşı bendiyle, İmam-ı Rabbaniyle, Mevlana Rumi Rumiyle Muhtin Arabi ile görüştüğünü, onları keşif yoluyla ona birçok şeyler verdiğini, Ali'yi dört kere gördüğünü, Ali'nin kendisine her geldiğinde bir şeyler dediğini ve bunların nurdan damlalar olduğunu, Kur'an'dan 33 tane ayetin buna işaret ettiğini falan falan falan dergide ve ben bunları yazmaya muhtedir birisi değilim ve ben bunları yazmak için de bir ilme sahip birisi de değilim. Bunu kendisi de orada zikreder. Kardeşi mi? Kelam yok. Sağ yok, kelam yok. Kelam Kelamcıyla e, yani e, kelam tasavvufçu bir araya koy anlaşamazlar. Anlaşamıyorlar Görüntü, kelam da Değil. Tasavvuru. Kelam değil. Tam bir e, tasavvuf. Aklın, e, aklın bu şekilde kullanılması nasıl değil. Şimdi biz e, tevhide anlatırken Sorun fıtri ise cevapta fıtri deriz. Yani Allah Azze ve Celle'nin Rablığıyla alakalı meselelerde aklı zaten kullanırız. Çünkü aklın görevi nedir? Rabbu bilmedir. Çünkü ta Galubelada Araf 172-173'teki gelen ayete baktığımızda biz zaten Rablığın iklânını vermiş insanız. Saydunur hep burada gezer. Zaten bu fıtrattan bilinen bir şey. Bunu edebi uslubuyla, güzel diliyle ne yapar? Açar da açar. Hakikaten güzel şeyler getirir. Mesela o meyvavi sahnesini okursan, yani tavsiye etsem de, yani bir zaman okudum içinde. Ben yani insan okuduğunda da, dinlediğinde de hayran kalır o sözler ama o kadar aklidir yani. İlmi bir e, hüviyeti de yoktur. Aynen mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına bakıyorsunuz. Nemrut gibi birisiyle karşılaşıyor Bakara'daki o gelen kıssa da. Ben öldürür diriltirim diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin Rablığıyla alakalı meseleleri gündeme getirdiğimizde ne diyoruz? Öldüren, dirilten, terbiye eden, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilen, anında gideren efendi. Yani bütün insanlık ki yaratılanları düşünelim biz kulluk olarak Hepimizi toplayıcı olan nedir? Rububiyet tevhididir. Burada hiç kimse ayrılmıyor. Kafirine de, müşriğine de, müminine de de, inananı da ne yapıyor? Veren Allah. E, halk eden Allah. Burada bir müşkülat yok. Müşkülat ilahı seçmede başlıyor. Ayrılıkların hepsi o gönderilen Resullere tabi olup olmamakta başlıyor. Said Nursi'nin yaptığı itiraz olmayan bölümde. Oradan bu yanıya geçmiyor. Allah'ın varlığı yani. He, bunda zaten bir mü müşkilat sıkıntı yok ki. Yani. Bunu anlatmaya da gerek yok zaten. İnsan baktığı zaman zaten yeri göğü yaratan bir yaratıcı vardır. Yani bunu edebi sanattan süslesen ne olacak? Süslemesen ne olacak? Ve onlar gereği gibi Allah'ı takdir edemeyip Allah'ı yarattığı her şeyde birleşme, kurul etme inancına gidiyorlar. Ve bunu saydınursu, vahdetir vücudu işler ve hatta e, Vahabiler diye bir bap almıştır. Orada eleştirir. Ve tutar, vahdetir vücutu savunur ve İmam-ı mesela e, Muhittin İbn-i Arabi'nin e, bu cifirle, evcetten uğraşma meselesinde kendisine ışık tuttuğunu yön gösterdiğini söyleyerek o sikkeyi tasdik tasdiki kalbi de hep cifirle uğraşır. Bu da onların yolundan gelen bir sesiledir aynen mesela Fethullah Gülen Hoca Efendi Said Nursi'nin tam izinden giden birisidir. Mesela onun risalelerine, konuşmalarına, yazmış olduğu kitaplara baktığımızda çok net bir şekilde Vahdet-i Vücut'u sergiliyor. Said Nursi o kadar net değil. Net olduğu yerler var ama Fethullah Gülen Hoca tam nettir. Yani. Ve hocası da odur. Oradan almıştır. Hocam, onun için vahdet anlatırken ee, sahibi nürsi tersinden hmm. anlatacağım yani hocam. Nereden anlatırsan anlatsın. Hani e, vahid-i vücut her şey Allah'tır inancı değil mi? Neyi yaratmışsa onda birleşme esası. Ee, hem vahid-i vücut hem de vahid-i şuhud olarak ele alırlar. Hani e, Mahide İbni Arabi'yi kurtarmak için evet. e, bunu başka bir türlü anlatacağım. Anlatsın. İmam-ı Gazali farklı alır. i̇mam Rabbani farklı alır. İkisi de belli uçlarda birbirlerini tekfire giderler ama neticede yine Allah'ın ben işim, Allah razı yine de neticede Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi ne yapamıyorlar? takdir edemiyorlar ve Allah Azze ve Celle'nin kendisini takdir ettiği gibi takdir etmeyip kendi anlayışlarına kendi izahlarına giderek Allah'ı anlat, anlatmaya çalışıyorlar ve Allah Azze ve Celle'nin Bakara 165'te dediği gibi onlar şirk koşmadan Allah'ı sever gibi bir şeyleri sevmeden asla iman etmezler diyor. Bunlardaki bu. Bunlardaki bu. Allah hayır versin bizlere. Bunlar hep taklitin getirdiği müşkilatlar. E bizler biraz daha güzel çalışsak herhalde Kur'an sünnet daha çok yayılacak. Ben niye terlemeye başladım? Gazi gelince mi? Evet. <gülüyor> evet. Evet. takılan soru varsa buyurun. Yoksa ben bir ders yapayım. Hangisi? sen ders sonra bir soru soralım Sizin sorularınız bitmez. Sizin <gülüyor> dersi sonra inşallah. sonra inşallah. Bunlar... Bunlar çok güzel oluyor. Tamam işte. Hadis'i niye bozuk duruyorsun? Üşüttün. Hasta mısın kardeşim? Hayır ben hadis yazmıştım Neye hadis? Sen hadisi cebine mi koyuyorsun? <gülüyor> Yazdım. Mevlana Celaleddin Rumi bir gün kitap okuyormuş. Babasından kalma. Şeyhi gelmiş almış havuzun içine bir sokmuş. Ne yaptın demiş bütün ilmim gitti. Çıkarmış kitapta hiç bir bozulma bu yokmuş. Hemen şeyhim demiş ayağını öpmüş. O Tebrizi'ymiş. <gülüyor> O zaman aklımda kalan kısmını soruyorum. Sor bakalım. Ee, şimdi şu üç şeyi yapan yani, kamil imam, veya, iman imanın tadını almıştır diye İmanın tadını almıştı. Yani, ben biraz önce okudum altı şeye sıralıyorum. Bir tanesi de yağmurlu havalarda da burut havada namazı vaktinde tutmak. Ee, düşmanlara boz etmek. Ee, o, i̇şte o kafama takıldı. Yağmurlu da burut havada namazı vaktinde tutmak. Nerede okuttun sen? Dem şey deri mi diyor? Denim getirdim. Numara hadis maslan yok. Darim mi diyor? Darim diyor. Ne ay Allah'ım? Bunu bir şey hatırlıyorum. Yani. Altı tane şık sayıyor. Yalnız benim hatırladığım. Mana olarak güzel mi yani? Şiil şey olarak öyle bir hadis var mı? Yani? Deylemi mi diyor? Darim mi diyor? Deylemi. Darimi mi de deylemi? O zaman git bak ya. Darim'i desen gider bakarım da, darim'i de ben hatırlamıyorum çünkü. Evet. Ama deyle mi diyorsa çoğu hadiste deyip geçiyor. Öyle değil mi tipini bilmiyorum. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim diyor şu üç şeyi yaparsa imanın lezzetini bütün damarlarında hisseder diyor. Allah'ı ve Resulü her şeyin üzerinde sevme. Allah için sevme. Allah için buğz Küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etmedi. Bu hadis sahih. Hemen hemen hepsinde gelir. Ama bunun yanında gelen imanla alakalı birçok şeyler var. Şu yedi imamın ittifak ettikleri hadisleri de okudun. Değil mi sen? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şu o ifadeyi abi, sanki orada gördüm. Ben. Şu hadisi de söyleyeyim de hemen aklımdayken. Peygamber İslam diyor, benden sonra Resul gelmeyecek. <gülüyor> Ama her yüz yılın başında gümleyecek, <Gülüyor> gelecek. Öyle demiyor. Ben... Bu hadis kitaplarının içinde bir Ebu Davud'un kitabın Melahim Babı'nda bulursunuz. Her asırda diyor. Birinci, Melahim Babı'nın birinci adesi. Allah'ın hayırda kullandığı insanlar gelir diyor. Allah'ın hayırda kullandığı. müşteyi toprak geçiyor. Müceddit diye geçiyor. Hayırda kullandığı. Allah biz onlardan kılsın. Zamana has değil. Bir asra has değil belli bir topluluğa has değil. Ebu Davut olan varsa gitsin Melahim babına baksın. "Nuzer saytmışız" Hadisçiler de alınır diyor. Niksel'deki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onlar hadisçiler de Şekalbanî'dir. Evet hocam, dersiniz, dersiniz. başka Baş söylemi. O Tabii Mevlana şarkılarıyla ile, türküleriyle insanlar dinini öğrenirse ben neyleyim cenneti der. Allah'ın cemalini. He. Ne diyeyim horidir. Çünkü Allah'ta kayboluyor. Allah benimdir. Ya adam orada kaybolursa ne diyecek cenneti falan? Tabi. Ve Allah'ı haşa hep kadına o suretlere benzettikleri için normal ya. Yani. Başka? Sizin sorunuz yok mu? Hakemlik nasıl oluyor? Bir sormak <gülüyor> Yarım kaldı Yo, yarım kaldı? göremedik. arada kayboldun gene ben seni korudum. <gülüyor> <gülüyor> Hocam benim kendi özel bir sorun var yani. Hayır. İzmir'de ticaretçi <gülüyor> yapıyorum. Burada limana gelen turistler var. <gülüyor> evet. bunlar bazen geliyor işte Meryem ana, Efe sehri olmaya geliyor. Peygamber Ali sıraptı da hayra sebep olan hayra işlemiş gibidir. Şerre sebep olan da şerre işlemiş gibidir. Semere kime ise... E. Bu şerre sebep oluyuz mu? E. Götürmesek başı altı Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettiğinde orada bir anlaşma yapılmıştı Yahudilerle. Orada kendi aralarında bir nizalaşma olduğunda dahi Peygamber aleyhissalatü vesselam hakem olacaktı. Bir gün Yahudinin birisi bir Müslümanla nizalaşıyor ve Musa'yı alemlere üstün gönderen Allah'a and olsun ki diye yemin ediyor Ensar da tokadı patlattığı gibi indiriyor Allah Resulü varken Musa da kimmiş diyor. Yahudi geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyor Ensarı senin diyor asabından çektiğimle hani diyor bize ilişilmeyecekti istediğimiz gibi ticaret yapacaktık istediğimiz gibi konuşacaktık diyor ne oldu ki diyor? İşte diyor biz aramızda nize alaştık. Ben Musa'ya alemlere üstün olarak gönderen Allah'a amd olsun ki dedim. Bu da beni dövdü diyor. Allah Resulü en sara Ali sallallahu aleyhi ve sellem o kadar kızıyor ki çünkü adamın inancı o, itikadı o ve onu yapmak zorunda. Sen onu inancından mani olmakla değil dinini yaşama ve tebliğ etmekle mükellefsin. Çünkü Allah Azze ve Celle mayda 67 ey Resul indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan cisaretini yerine getirmemiş olur. Allah seni korur. Korkma. Allah kafir olan bir topluluğa hidayet edici değildir. Diyor. Bizim görevimiz bu. Davet etme. Düşün şimdi Ömer'e Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ipek elbise gönderiyor. Ömer de ondan önce Allah Resulü'ne diyor ki ya Allah Resulü bir dibaç edin sen de şu heyetler geldiğinde ipek üzerime giysen, onlara karşı iyi gözüksen dediğinde ancak diyor bunu ahiretten nasip olmayanlar giyer diyor. Kanimet mallarından da Ömer'e gönderince Ömer hemen aldığı gibi geliyor. Ben sana bunu söylediğimde sen bana diyeceğini dedin de niye bana gönderdin diyor. Ben sana giydemedim ki diyor. Müşrik olan kardeşine hediye et, ya da götür çarşıda sat arasından kendi ihtiyacını görür. Yani biz e, mesela içkiyi alana, satana, bulundurana, taşıyana, sakilik yapana, sıktırana, koruyana, kolluyana her yönlü lanet geliyor ama ipeyi satmada bir sakınca yok ki. Müslümanın erkeğine haram, kadında yine helal. Aynı bu hareket de böyle edilen bir hareket değil. Ama sen sana düşen dinini isaretme, dinini anlatma. Yoksa taksi şoförlü, onu götürme. Onu oraya hacı olacak. Bunda bir müşkülat yok. Başkası götürüp götürmemesi önemli değil. Çünkü yeryüzünde hep inanan insanlar yok ki. Küfreden insanlar da var. Burada senin yaptığın haram olan bir şey değil. Harama bir sebebiyet de değil. İşleyen sen değilsin. Mesela şu mantığı al. Tutuyorsun, çay satıyorsun, süpürge satıyorsun. Veya ev satıyorsun. Yaptığın ticaret neyse. Sen e, parayı alırken bu parayı nereden kazanıyorsun? etimi mi satıyorsun? Kiskini mi satıyorsun? Faizden mi alıyorsun? Bunu deme hakkım yok. Sen sadece helal uğraşmak zorundasın. Sana düşen bu. Şimdi Allah razı olsun. Hocam Hı. ben de meslek olarak otobaskçıyım. Bazen beni çağırıyorlar böyle yazın mesela geceleri bu diskoların ballarının otobaskçılığı. beni çağırıyorlar gel yardıma diye biliyorum oranın parası çok ama sonuçta oraya gelen herkesin gayesi belli yani herkes içki içmeye gelmiş öyle. ama ben ne yapayım arabayı park ediyorum 20 milyon alıyorum 10 milyon alıyorum mesela ben sonuçta oraya ekmek parası için gidiyorum bu da aynı konuya mesela şey oluyor ben sonuçta benim ekmeğim başka ben arabayla muhatap olayım şimdi bir ramazan zamanı ortalık biraz şey olmuş kimi demiş bu hilal 2 günlük kimi 3 günlük hocayı görünce millet hemen ha hoca geldi demişler Hoca bu hilal, kaç günlük vallahi ben misafirim. Siz daha iyi bilirsiniz. Yemezsin. ne saf. Hocam bir dükkanınız var. Dükkanı mesela bir markete kiraya evet. o market içki satıyor. Verebilir misiniz? İçki bu da satışı <gülüyor> Bunda bir tamir. sıkıntı yok. Hadi. Yok. Bunda mu? bir sıkıntı yok. Bunu demek zor. E, oradaki içki haram. Diğer e, satılan muamele şey haram bankaya değil. Bankaya vermem. Çünkü banka e, her yönü lanet bir şey. O kiraladığın yerde sırf içki satıyorsa gene vermem. Ama bunun yanında marketse, diğer şeylerde satılıyorsa o farklı. O farklı. Ona davet gerekir eğer inanan birisi ise. Çünkü öbür şeyler helal. Bir de Karşıdaki eğer kafirse, müştükse o da ayrı bir konum zaten. Ama sırf içki ise depolayana, kiralayana bu sefer lanete sen de girersin. Yani. Sen de girersin. Ama karışıksa burada tercih hakkı nedir? Vermeme hakkına sahipsin. Ama, ama haram demez zor. Mülkünü satacaksın ama banka geldi. O, Onu satmada bir beys var mesela? Mülkünü satıyorsun mesela dükkan veya işte iş yeri satıyorsun, bankacı geldi, bank aldı orayı, parayla. Yağlı bir müşteri. Kökünden yani. Ben bilmiyorum diyeyim <gülüyor> <gülüyor> buna. Daha güzel olur. Alınca anlattınız ya, hani gelen kişinin parayı nereden kazandığı soramazsın mı? Soramazsın. Ya. O, soramazsın. Ya. Yani, Yalnız, şimdi alayım, mesela banka <gülüyor> bankaya değil de faizli sisteme e, şahitlik yapana, başında burana, katipliğinde yapana, bu bu yönü lanetlenen birisi. Ve en hafifi faizi ele aldığımızda kişinin anasıyla yaptığı zina gibidir diyor. Çok tehlikeli bir mesele. Ama içki öyle değil. İçkinin ta depolamasına kadar var. Ama banka işlemi bizde haram değil, faizli alışveriş bizde haram. Yani zaten İslam hakim olsa kişinin kasası olacak, belli bir işlemi olacak, belli bir şeyler zaten alacak. Yani düşün bugün bir otobüse dahi bir şeyini verdiği zaman adam sana ne diyor? Ben bu malını götürürüm ama şu ücretini alırım. Aynı şekilde para muamelesinde de bunu vermede bir sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı faizde. Evet. Faizde alışverişte. Doğru. Sıkıntı burada. Gerçi İslam'ı bankada altında e, tamamen bu bankaları geçtiler de onlar da işi daha başka şeyine vurdular. Geliyorlar, evi satın alıyorlar. Arabayı satın alıyorlar. Sonra senden oturuyorlar. Kaç ayda ödeyeceksin Kaç kaçı ödeyeceksin? Şu. Tekrar senet yapıp sana satıyor. Aradaki fark ne? Bunun adı ne? Ola da bir sistem demişler. Aynen Yahudilerin biz iç yağını yemiyoruz ki eritip satıp parasını yediği gibi. Aynı sistem. Aynı sistem. Bu hükümetin hiçbir şey yapmasa en büyük şerri zaten bu. Faiz. Millete çok kötü bulaştırdılar. Hocam, hiçbir yerden alışveriş yapılır mı? Haram değil. Çünkü insan gördüğü bir münkeri uyarmak zorunda. Ama şurada satmayan birisi varsa tercihin orası olabilir. Tercihin orası olabilir. Ama haram diyemezsin. Nasıl gerekir? Mas gerekir? Aynı şekilde mesela Niye sigara satılan yerden alışveriş yapılmıyor mı diye sormuyor. O da haram. Aynı şey. Aynı şey. Sohbet bir yapalım? Herkes daha oturmuş Tamam. Uyku modu hazır mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Eyüp'e gittik bu Sait Hoca'yla. Allah razı olsun. Evet. O kardeşler de güzel bir yer açmışlar. Şimdi hoca isim sıfat tevhidine girdi. Taadildi, teşbihdi, tekihti. Herkes koptu. Kimi... <gülüyor> E diye, kimi yayıldı, ayakta kimse kalmadı sohbet etti. <gülüyor> hocam dünya ya çok ağırdı, yani insanlar uyurken kesin. Ben bir kişi daha dinlese anlatırım. Ben bileydim, yarısında uyurdum, ben de tür dikkat dinliyorum hocam arzumda. <gülüyor> <gülüyor> ben bileydim başında uyurdum dedi, hemen keserdim. E sen de ay kaydın dedi. İblimesta diyorlar, şeyh diyorlar bize her gün sohbet etsen. Vallahi diyor, bunu isterim ama Allah Resulü diyor bundan menet diyor. İnsanları dinden bıktırmayın. Onlara haftada bir sohbet edin. Ve insanlar da sizden yüz çevirdiğinde siz de diyor onlardan elinizi çekin. Yakalarını bırakın. Yüz çevirme nedir şeyh? İnsanların diyor esnemeye başladığında, uyumaya başladığında gördüğünüzde diyor sohbeti kesin nasıl sarımsak yutturuyorum değil mi Asım Hoca <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah birliğinizi beraberinizi bozmasın inşallah <gülüyor> hakikaten e, ilim etme sabırla başlar sabırla devam eder o sahabelere bakıyorsunuz hakikaten istemişler mesela bir namaz baplarını okuyorsunuz geliyor. Benim kafam diyor çok kalın diyor. Bana bir şeyler öğretti. ben namazı bundan kılayım. Yani adamda bir istek var. Bir çırpınma var. Yani içinden fışkıran bir şey var. Ama kafa almamış. Allah Resulü ne diyor? Sen Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber de bu sana yeter diyor. Halbuki Fatiha'yı okumayan namazı yoktur. Fakat ona o yetiyor. Ebu Kureyre geliyor. Ben diyor senden diyor bir şeyler dinliyorum. Şurada unutuyorumdur. Elinde bir yaygı var. Forma yemişler. Ser diyor, seriyor. Topladığı topluyor, o oluyor. Bir daha bir şey unutmadım. Diyor. Bu kadar. Onun için ilim hakikaten isteme, çaba gayret sarf etme akabinde de Allah azze ve celle'nin binasibi. Yani o kadar çok insan vardır ki saatlerce okur saatlerce anlamaya çalışır kafa kalın girmez birisi tutar gelir anlatır argolu konuşur takır takır kafaya yerler o adamın kafasının kalınlığından değil ben okudumu bunu anlamam kendini şartlandırmış kapıyı kapatmış denirleri çekmiş nasılsa diyor gazi gelir anlatır hazırlar ben de anlarım diyor ona şartlandığı için oluyor ama ilim bu okuyarak da alınız. Bilinerek. İkisi de olur yani. Benim bir kafam kalıncı sailenihullah yani yaz diyor ilmi zatiktir. İbn Abbasa geliyor Mücahit. Biliyor musun şeyh diyor ben senden diyor şu kadar diyor ilim ettim diyor ve hakikaten altı yüklük kitap getiriyor. İbn Abbas hepsini yakıyor. Ne yaptın şeyh? biz diyor minnettik. sen buna güvenirsin diyor. Bazıları da sırf dinlemeyi. Çünkü Araplarda e, hakikaten güçlü bir hafıza şeyleri vardı. Ama ilim yazarak da öğrenilir. Dinleyerek de öğrenilir. Her ikisiyle birlikte de ne yapar? Gider. Allah hepimizi hayırlı ilim nasip etsin. <gülüyor> <gülüyor> aslı dinlenmek yanı değil mi? İşte, hadis duydum hocam. Pardon. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam e, Cennet diyor gökle yer arası gibi bir yerde diyor. Hemen birisi çıkıyor. Cehennem nerede diyor. Gece gelip gündüzü ihade ettiğinde gündüz nerede diyor. Sahabe duruyor. Allah'ın takdir ettiği. Cehennem de Allah'ın takdir ettiği yerde diyor. Yani sohbette birisi ne yaparsa yapsın tak kesiyor. Bir daha konuşamıyor ve sahabe, Allah onlardan razı olsun, biz diyor peygamberi dinlediğimizde sanki diyor kafamızda bir kuş var sanki havalanacakmış da biz ona zarar vermeyelim diye nefes bile almaktan korkardık. Diyor. Yani. Ve daha sonra biz diyor kendi aramızda ki bu da hadisleri dikkatli incelerseniz yaş yaş, sınıf sınıf ayrı ayrı oturduklarını görüyorsunuz. Biz diyor çocuklar diyor. Yani o zaman küçüklerdik diyor hep Abdullahlar. Oturur Allah Resulü'nden ne anladık? Anlattıklarından kafamızda ne kaldı? Aramızda müzakere ederdik diyor. Aramızda diyor hıfsı en geniş olan Abdullah İbn Zubeyr bu kelimesi kelimesini aktarırdı diyor. Bu da gösteriyor ki ilmin arkasından onun tekrar edilmesi kaçırılan meselelerin tekrar yakalanması meselesidir. Çok ilginç şeyler var yani. Hocam Peygamber sallallahu aleyhi ve böyle bir sözü var mı? İlmi diyor ya öğreten ol. Yok. Ya... Bu İbn-i Mesut'un sözü. Allah kendisine rahmet etsin. Bunu mesela e, Ömer Nasu bilmen gibi hoca efendiler ve bazı ilim ehli olan insanlar kitaplarına Peygamber aleyhisselamın sözü diye almışlardır. Hı. Hoca ol hoca. Olamadığını talebe ol. Olamadığını ilim meclislerinde bulun. Olamadığında bunları sev ama sonuncu olma. Bu Allah Resulü'nün değil kelam-ı kibar dediğimiz güzel sözlerden İbn-i Mesut'un Bunu İmam Ali'l-Khari Mişkat'ta nakleder. Ve senediyle zikrediyor. Hadis-i şerif değil bu ama güzel bir Eserdir. Eser. Hadis değil. Ben gündemle ilgili bir şey söyleyeyim. Herhalde insanların şu an kafasında vardır. Estağfurullah. Allah'a baş açısında Nur suresi Ahzap'ta geçen iki şey merak ediyorum. Bir, ziynet olayı ikincisi evet. yani saçla ilgili illet, saçın görünüp görünmemesiyle ilgili illet var mı? Artı e, Ahzap'ta ve Ebenur'da diyor ki mesela e, eşine Ey Allah'ın Resulü eşine e, Eşlerine, peygamber kadınlarına, kızlarına, kızlarına, müminlerin kızlarına yok kendi kızlarına, müminlerin eşlerine... Eşlerine veriyor. söyle. Orada müminlerin kızları geçmiyor. <gülüyor> Burada iki mesela Allah-u Sallallahu aleyhi ve sellem eşleri ve kızları geçerken müminlerin kızları geçmiyor. Bu Anadolu'da ben gördüğüm için kızlar evlenene kadar yüzlerini açıktır. saçları da şey, açıktır. Açıp i̇şte, <gülüyor> da şey Açık olur. yaparsın? Bir de başka başörtüsünün genel şey olarak mesela bazı yerlerde neden bursa, bazı yerlerde neden çarşamba, bazı yerlerde neden ee, şey yani evet şurada baş o gerçi evet. şimdi özür diliyor yani böyle bir şey çıktı evet, evet. E, bir şey böyle, şöyle bir sıkma baş modeli çıkarttığım için evet. dua etsin mü'minler bize diyor şimdi... Allah hepimize hayır ihsan etsin evet, ee, biliyorsunuz Kur'an feyderpe 23 senede inen ve 23 sene akabinde kemale eden bir vahiy e, dinin ilk emirleri inerken aynı Ömer'in de dediği gibi Allah kendisine rahmet etsin eğer bu içki Mekke'deyken bize haram kılınmış olsaydı Ömer'in de imanı dahil biz buna güç yetiştiremezdik diyor. Allah'a hamdolsun ki bu Medine'de bize haram kılındı diyor. Aynen bunun gibi başörtüsü dediğimiz veya kadının tesettürü dediğimiz olay da üç aşamada inen bir vakadır. Mesela meaci dediğimiz veya toplumdaki Hanefi mezhebine de mensup olan insanlar hemen Nur suresindeki ayeti alarak el ve yüz müstesna diyerek kadın başını örtsün, baş e, örtüsünde göğsünün üzerine ne yapsın? Koysun. Ayetini alır eline. İlk inen ayetin Nur sebebine bakacak olursak Nur suresindeki bu ayete o zaman e, Mekke müşriğinin kadını Başörtüsünü şöyle bağlar, saçlarının nölelerini şuradan çıkarır, göğsünü şöyle azıcık açık tutar ve ayağına da halhal bağlardı böyle. Bir erkek gördüğünde eteğini kaldırır, halhalını böyle vurur, beni görsün, bana icabet etsin tipinde bakardı. İşte Ömer, Ya Rabbi bu konuda bize açıklayıcı, şifa verici bir şey indir diye dua ediyor. Ve akabinde Allah Azze ve Celle Nur suresindeki ilk ayeti indiriyor. Daha sonra Ahzab suresinin 51. ayeti ve en son da Ahzab suresinin 59. ayeti indiriyor. 59. ayette baktığımızda cilbaplarının bir kısmıyla, birinci ayet neydi? Cilbap. Son ayetse ayet ise bir kısmıyla yüzlerini ötsünler tanınıp da incinmemeleri için bu kendiler için daha hayırlıdır diyor. Ve bu ayeti en güzel tefsir eden ifk hadisesidir. Ayşe annemiz uyuduğunda arkadan e, kervandan arta kalanları veya yitik olanları toplamaya gelen sahabe yanına gelip de istirca sözünü söyleyince yani inna lillahi ve inne ile ihlacun sözünü söyleyince ben uyandım. Hemen ferecemi büyüdüm. Peçemi indirdim. O beni hicaptan önce de tanırdı diyor. Yani Ahzab 59. ayet tamamen hicapla alakalı. Yani yüzün örtülmesiyle ile alakalıdır. Ve hadi menasiki ki bablarına bakarsanız bu kari bütün hepsini. Kadının şeyi nedir? Tamam. Ee, i̇hramı, i̇hramı. Yüzünü, yüzünü açsın. Elini eldiven ne yapmasın, takmasın diyor. Bunun zıttı nedir? Bunun zıttı nedir? Demek ki haç dışındaki kadının örtüsü nedir? Her tarafı, kırmızı ile gelen divayette, kadının her tarafı avrettir diyor. Haç partlarına bakıyorsunuz, Ebu Davut'a baktığınızda, Ayşe annemiz diyor ki, biz erkek suvarileri geldiğinde peçemizi indirir, onlar gittiğinde açardık. Yani ihramda bile olsa erkekler geldiğinde ne yapılıyor? yüz yine örtülüyor ve bütün bu rivayetlere baktığımızda karşı taraf şimdi şunu getiriyor diyor ki Allah Resulü bana cenneti ve cehennemi gösterildi gördüm ki diyor cehennemde ekseriyet kadınlar bir tanesi diyor ki ey Allah'ın Resulü neden kadınlar çünkü siz diyor nimete nankörlük edersiniz erkeğinizden dokuz iyilik görüp bir kemlik görseniz ben senden ne gördüm ki der ve nankörlük edersiniz bu yüzden cehenneme boylarsınız nankörlüğünüzden diyor. Ne yapalım? Bir kurmayla doğsa bedeninizi ateşten ne yapın? Koruyun diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle deyince Bilal ile İbni Abbas'ın etekleri ne yapıyor? Kadınların hep bilezikleriyle, küpeleriyle doluyor. Hatta Bilal'ın rivayetlerine, İbn Abbas'ın rivayetlerine bakarsanız, işte diyor kırmızı yanaklı bir kadın, işte küpesini şuradan çıkarttı gibi ifadelerini ele alarak, eğer el ve yüz kapanmış olsaydı, Bilal bunları ne yapmazdı? Görmemezdi. Göremezdi. ifadesini kullanıyor. Şimdi buna cevap olarak bir, İbn Abbas, Allah Resulü Aleyhisselatü vefat ettiğinde kaç yaşındaydı? Dokuz. Çocuktu. Yani kadınların arasına rahat girebilecek. Yine ayeti kerimede yaşlı kadınlar üzerlerini açmalarında bir beyis yoktur diyor mu? Evet, diyor, diyor. diyor. O kadının kocakar olma ihtimal de var mı? Var. Çünkü asıl olan bunlardır. Evet. Ve son inen ayette tanınıp da incinmemeleri diyor. Çok açık. Kadının tesettürü her tarafı avrettir ve kadının eli de dahi kapanması gerekir. Evet, evet. İslam'ın emri bu. Ama ayetin Nur suresindeki ayeti ele alarak baktıklarında el ve yüz müstesna derler ama ilk inendir bu. Sonunan olan Ahzab 59'dur. Ayetlerin uzun sebebine, sıralanışına, esbabı vurduna, esbabın nuzuluna bakılırsa son noktayı koyan aynen içkide nasıl ki Bakara 219. ayeti okuduğumuzda bunda hem fayda vardır hem de zarar diyor. Haram demiyor. Nisa 43'e baktığımızda yani sahabelerin bir araya gelip içki içmeleri, akşam namazını kılarken, kafirin suresini okurken ne yapıyor? Sarhoş olma sasebiyle lağları düşürerek okuyor. Sarhoşken ne, ne diyeceğinizi bilene kadar namaza ne yapın? Evet. Yaklaşmayın ayeti indiriyor. Yine haram demiyor. En son 90-91. ayet inerek ne yapıyor? İçki tamamı haram kılınıyor. Aferin Bu da ne yapıyor? Öbürlerinin hükmünü Kaldırıyor. kaldırıyor. Aynen tesettür de böyle. Nesk olunan ayetler arasında. Tabii. ayetlerin arasında ve Ömer'in de hayatını okursanız Rabbim diyor benim duama uygun olarak hep bu ayetleri indirdi. İşte ben Ya Rabbi tesettür hakkında yani kadınların örtüsü hakkında bana şifa verici bizim için bir şeyler indir dedim diyor ve ayetler hep üç aşamada inen içkide olsun örtünmede olsun kadının hep Ömer'in dualarına binayen inen ayetlerdir ve son noktayı Ahsapel 29 kuruyor. Evet. Bu konuda benim aşağı yukarı 40 sayfaya yakın bütün ayet ve hadis şeyleriyle inen bir çalışmam var. İstersen gidince göndereyim. Çok iyi olur. Yani tamamen dökümanlı olarak hiç yorumsuz başlıklarıyla ta yıllar önce hazırladığım bir şey var. Onu gönderebilirim ha istersen. Burada kadının her tarafı avrettir. Tabaran-ı sayrın 739 nol rivayetine bakın. Erkeğin diyor göbekle pis kapağı arası avrettir. Ama kadının her tarafı avrettir. Artık buna türban mı dersin? Peçe mi dersin? Çarşaf mı dersin? Hangisini dersen. İslam'da illa çarşaf giyecek veya bürde bürünecek. Şu diye bir şey yok. Her tarafı avrettir vücut hatlarını belli etmeyen bir giysi giymek zorunda. Ee, siyah çarşaf veya çar nereden gelmiş? Ebu Davut'taki rivayete bakarsanız Ayşe annemiz diyor ki ne yaman diyor şu ensarın kadınları diyor. Allah'ın emri geldiğinde diyor hepsi siyah kargalar gibi siyah kumaşlara bürünerek sokağa çıkıverdiler. <gülüyor> Buradan yola çıkarak sanki sanki hep siyah olacakmış tipinde. Mesela Suut'a gidin, hep siyah giyinirler. Türkiye'ye gelin. Birçok kesim mesela benim hananımda dahil hep siyah çarşaftır yani. Komple, peçeli çarşaf gibi. Ha bunun hakkında bir ayet bir hadis mi var? Yok. Sadece sahabenin demek ki o günkü siyah kumaş mı vardı artık. Evet. Neyse. Evet, e, moda değil de Beşim. artık e, paylaşmayı seven insanlar. Peki de Artık o an demek ki o kumaş vardı, ondan çıktılar. Hocam o zaman kumaş var mıydı acaba? Süleyman'ın sarayına girdiğinde Hı. eteklerini kaldırıyor, alttan su akıyor zannediyorum. Halbuki o değişik bir motifti. Daha hala o mimariye gelemedi. <gülüyor> <gülüyor> Başörtüsü Allah'ın emridir biz Müslümanlar bazı şeyleri herhalde çok geç takip ediyoruz. İslam hiçbir zaman birilerinin malzemesi değildir. Masaya yatırılacak bir şey varsa o da küfürdür ve küfrün şubeleridir. İslam'ın hiçbir parçası, hiçbir cüzü bu ne bir kadının örtüsü, ne erkeğin sakalı veya da imanı. Bunların hiçbiri masaya yatırılıp da bir kafir tarafından konuşulamaz, malzeme edilemez. Eğer bunlardan bir tanesi masaya yatırılır ve sen de o oyuna gelirsen, senin işin bitmiştir orada. Aynen İbrahim Aleyhisselam'ın deminki söylediğimiz kıssada, Nemrut'tan olan kıssasında, ben öldürür ve diriltirim dediğinde sen neden öldürüyorsun? Nasıl haksız yere cana kıyıyorsun diyor mu? Hiç İslam'ı masaya yatırmıyor. Çünkü karşıdaki bir kafir, bir Nemrut. <gülüyor> benim Rabbim güneşi şuradan getirir sen de şuradan getir sana diyor ve kafir şaşırıp kalıyor. <gülüyor> İslam'ın hiçbir şeyi tartışmaya açılamaz ve e, tartışma zeminde de yer tutamaz. Aynen e, Tirmizi'nin naklettiği Ebu Umame'den gelen bir rivayet var. Peygamber geldikten sonra diyor hiç kimse ayrılığa düşmez. Sadece tartışma ve cedel hariç. Ve arkasından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zuhruf 58. ayeti okuyor. Onların sana gelip senin lahın mı hayırlı yoksa benimki mi? Bunu demeleri sırf Ceder için. Onlar zaten cedelci bir kavimdir diyor. Onun için bizim İslam'ın özü kadının dindeki yeri, giyinişi bellidir. Bunda ne tartışma vardır ne de bir ihtilaf vardır. İhtilaf mı var? İnsanların arasında bu mümkün. Allah kitabında ne diyor? Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine götürün. Bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Diyorum. Şimdi müşkülatlar nerede çıkıyor? Düşünün, Kur'an bize yeter diye çıkan bir fırka olmuş. Ne yapıyorlar? herkesin kendi aklının anlayışına göre bir ayet anlaması, derlemesi var. Mesela bir zaman Yaşar Nuri Kur'an'da başörtü yoktur. Bu örftür dediğinde Anadolu'nun birçok insanı bunun aynı söylediği sözü ne yaptı? Söyledi. Niye? Çünkü şu Anadolu toplumu ne zaman Kur'an'dan tanıştı ki? Hep biz ne yaptık? Arapçasını okuduk. Arapçasını kıraat ettik. Meal okuyamazsın. Mana çıkaramazsın. Sen bundan ne yapamazsın? Anlayamazsın. Bunu anlayabilmek için ne yapmak lazım? 13-14 tane ilmi bilmen lazım, nasiyini bilmen lazım, mensunu bilmen lazım, abdest dokunman lazım, işte harızlı dokunamaz, günüplü dokunamaz. Bir kesim çıktı. Herkes her okuduğunu anlar. Herkes istediği gibi hareket eder. Birçok biri ifratta, biri tefritte gitti. Şimdi topluma da gittiğimizde İlmi bir otorite nedir? Yok. Ha ilmi bir otoritenin olmaması bir yerde şey mi? Değil. İslam dininde ilmi otoritenin önce ilmin otoritesi önemli. İlmin ne olduğunu anlaşılmayınca bu sefer ilim ehlinin de ne olduğu anlaşılmıyor. Dinde Allah ve Resulünün yeri, sınırları, çizgileri net bir şekilde çizilmeyince bu sefer onun gayrısında her şey söz sahibi oluyor. Bugün tutun, mesela açık bir kadın çıkıyor, tesettür hakkında çok rahatlıkla konuşabiliyor mu? Evet. Konuşuyor. E kimse karışıyor mu buna? Evet. Karışmıyor. Neden? Çünkü zaten o dine inanmıyor ki. Ama Müslüman olan birisi tamamen hakkıyla Allah'ın emirlerini anlatabiliyor mu? Evet. Niye? Çünkü zemini yok zemin olmayınca söylenen de ne yapıyor? Boşa gidiyor. Oyununa gelmiş oluyor. Düşün şimdi birisi çıkıp hakkı anlatsa devletin kendisinin de tagoti sistemlerinin her zaman vezirleri vardır. Birisi çıkar teferruattandır der. Onun anlattığı da güme gider mi? Ne olur? O da gider. Onun için bizim inanmamız gereken, tutunmamız gereken, yaşamamız gereken şey Allah'ın dinidir. Birilerinin anlattığı değil. Onun için Nur suresinin 55. ayetinde çok önemli bir kayıda geliyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Siz iman eder, salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür. Ne yapar? Yeryüzünü size emniyette kılar. Geçmiş ümmetlere nasıl yeryüzünün hakimiyetini vermişse Allah size de bunu ne yapıyor? Vaad ediyor. İman ve salih amel. Burada bizim takınacağımız, öğreneceğimiz, uygulayacağımız bu. Başka bir şey değil. Ha, bunlar e, ara ara böyle İslam'ın bazı şeylerini ortaya koyarak gündemi saptırır mı? Saptırır. Gündem başörtü meselesi değil. Bence gündem Türkiye'deki vakıflar sorunuydu. O da arkadan geçti. Devlet gitti. Türban, mürban değil. O hikayeydi. Yani o da ayrı. Veya değil. Biz bize bakacak yani, olursak kendi içimizde şu anda o sorgulanıyor ve kendi hanımlarımız tarafından sorgulanıyor. Şimdi kendi hanımlarımızın arasında da aslında sorgulanıyor. Biz ne yapıyoruz? Tutuyor şimdi. Gazi gidiyor bir çarşaf alıyor. Eve getiriyor hanımını. Giy lan bunu diyor. Asıyor. Öldürürüm seni diyor. Bunu giymezsen bunu giyip de dışarıya çıkmazsan gebertirim diyor. Yani. Böyle bir despotluk var. O kadına demiyor ki bu Allah'ın emri. Bu senin her şeyin, bu senin imanın, imanın göstergesi neyse bunu ameline dök. Yani onu, imanı ve ondan sudur edecek ameli ne yapmıyor? Kendisine bırakmıyor. Bu sefer zorla giyen kadın, kocasını memnun etmek için kocasının yanında dikkat eden kadın oluyor. Düşün bugün Süleymancıların kadınlarını nasıl tanışsınız? Başörtüsüne yüzük takarlar. Mahmut Efendi'nin karılarını nasıl tanırsınız? Burnu Burnunun yanına getirirler çarşafı buraya bırak. Yani her fırkıya nispet edilen bir giyinme şekli çıkmış ortaya. Kemal-i e, o zaman. İslam'ınki ne? Yani bu İslam'ın emirleri herkesin boyasına göre değişiyor mu? Herkesin anlayışına göre değişiyor mu? İşte buradaki sakatlık tamamen itikattaki anlayış öz yaşantıya geçiriş. Farklılık buradan kaynaklanıyor. Yoksa İslam'ın hiçbir meselesinde ihtilaf yok. Çünkü din kemale erdirilmiş. Eksik bir şey bırakılmamış. İhmal edilen bir mesele yok. Hepsi kemale edilmiş. Eksiklik bizim şahsi yani doymak bilmeyen şu nefsimizde aklımıza uyduğumuz her noktada. Düşünün şimdi e, mesela biz kulluğu gündeme getirdiğimizde icbari kulluk ve ihtiyari kulluk diyoruz. İcbari kulluk dediğimizde ne anlıyoruz? Hoşumuza gitse de gitmese de Allah'ın razı olduğu bir çarkın elemanıyız. Hoşumuza gitse de gitmese de. Ayeti kerimede ne diyor? Sizin hoşunuza gitse de gitmese de sizi yaratan biziz diyor. Allah Azze ve Celle. Yani bizim hoşumuza gitse de gitmese de biz Allah'ın razı olduğu bir fıtrat üzerine bu çarkın içindeyiz. Acıkacağız, susuyacağız, uyuyacağız, konuşacağız, hastalanacağız, acı çekeceğiz. Yani her şeyinde Allah'a muhtaç olarak yaratılan kullarız biz. Sadece yaratılmaya ihtiyaç duymayan hiçbir eksikliği olmayan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. İhtiyarı kulluğa dediğimizde ise İhtiyarı kulluk ne zaman başlıyor? Aynen fıtrat hadisinde olduğu gibi Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Şimdi fıtrat üzerine doğar derken siz diyor hiçbir hayvanın yavrusunun eksik olduğunu gördünüz mü? Neden buna dikkat çekiyor? Çünkü bir buzayı düşünün daha anasından doğar doğmaz eş cinslerinin yaptığı her hareketi yaptığını görüyorsunuz belli bir eğitime tabi tutulmamış belli bir evrelere geçmemiş aynısını uyguluyor ama insana geldiğimizde mükellef olana kadar insanda ne var? belli bir evre var İşte bu evreden sonra ihtiyarı kulluk dediğimiz burası akıl bali oldu mu buluğa erdi mi aklın görevi bitiyor ve bundan sonra Allah Azze ve Celle ne diyor? isteyen iman etsin isteyen küfür etsin ama inanan da küfür de yani taklidi ne yapıyor diyor. inanan da küfür de açık delillerden sonra inansın veyahut açık delillerden sonra ne yapsın küfür etsin İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle biz hiçbir Resul göndermeden uyarıcı göndermeden azap edici değiliz diyor sen o kasaba halkını görmedin mi biz onlara uyarıcı gönderdik Ondan sonra Allah onları helak etti diyor. Ve zulümle alakalı meseleye baktığımızda Allah zulmü kendi nefsin'e bile ne yapıyor? Haram kılıyor. Yine kaderle gelen ayete bakıyorsun, iyilikler Allah'tan, kötülükler senin kendilerinden istediklerinden diyor. Ha bunların hepsini toparladığımızda ne var? İnsan kullığa programlanmış, seçme hakkına yani ihtiyar hakkını kullanmaya sahip. Ve burada imanın nispetinde veya küfrün nispetinde seçme hakkına sahip. Burada da insan muhakkak ki iman hadisine baktığımızda Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? iman yetmiş küsur şubedir diyor. En üstünü, en ednası, bunların arasındakilerin de hepsinin bir şubeleri vardır. İşte bu şubeler, bunlardan birisi kadın nörd. Bunlardan bir tanesi davettir. Bunlardan bir tanesi doğruluktur, sıktır, hayadır, güzel sözlüktür, aldatmamadır. Yani bütün bizdeki olan huyların Allah'ın hoşuna gidenleri iman, hoşlanmadığı şeylerde nedir? Hep küfür cihetindedir. Ve en üstünde nedir? Tevhiddir. Yani imanın zirveye gelmesi, tevhidin zeminini oluşturan nedir? İmandır. Tevhid bunun üzerine ne yapılır? Bina edilir. O da şube şubedir. Ama imanla tevhid arasındaki fark nedir? İman artar, eksilir. Tevhid artmaz ve eksilmez. Buna dikkat etmek gerekir. Onun için başı ilim. Bir kadın açık olabilir. Örtün diye zorlamaktansa ona imanın anlatılması gerekir. İman anlatıldığı zaman o neye iman edecek? Düşünün mesela Cibril hadisini dikkatlice incelediniz mi hiç? Allah'a diyor. Allah'tan bize gelen elçi kim? Melek. Melek ne getirdi? Kitap. Kitap kime geldi? Peygambere. Bu dört sıralamasını güzelce takip edip de bir kadına imanımı dört unsuru anlatıldığında kadın neye iman, nasıl iman edeceğini ne yapar? Bilir ve hayatına geçirir. Bu sefer bunların koruyucusu, kollayıcısı ve kalesi yani etten duvarı olan nedir? İki şart daha var. Birisi ne yaparsan yap, ahirette bunun hesabını ne yapacaksın? Vereceksin. Öbürü nedir? O da nedir? Çok önemli meselelerden birisi ki kader dediğimiz. Allah'ın razı olup da acaba kullarım da razı olacak mı? Düşünün mesela biri zenginken biri fakir olabilir mi? Birisi hatlı birisi yani, hasta. Birisi görürken birisi görmez. Yani birçok arızalar olabilir mi? Bu da Allah'ın kaderidir. Buna da acaba kullarım ne kadar sabrediyor? Ne kadar iman ediyor? Bu da imanın ayrı bir cüzüdür. Ama şu dört sıralamayı aldığında hiç tesettüre girmeye bile gerek yok. O sadece cüzdelerden bir tanesi olur gider. Ama sadece tesettüre ele aldığımızda e olur mu canım şimdi ben yüzümü nereden kapadayım? Elimi kapatırsam şunu yapamam bunu yapamam. Bilinçli söylenen sözler değil. İnanan birisi imanının gereği ne yapar? Ameline dökmeye başlar. Ve imanı o öğrendiği şeyde onu rahatsız edecek ve rahatsız ede ede, ede ne yapacak? yapacak? Yapacak. Bu bu. Sen hiç zorlamana gerek yok. Dinini öğret öğret. Tabi bunun yanında da duayı bırakmamak lazım. Evet. Benim tesettürde diyeceğim bu. Allah razı olsun. Tesettürde bir kısık daha var. O da benim beynimi hep özeliyor. Ehli kitap hanımlarıyla evlenildiği zaman. Evet. Oradaki hangi şey? Yani? Oradaki mi? Şirk koşmayacak. Tesettür bazıları. Mesela tesettür babında ehli kitap kadınlarına baktığınızda ehli kitap kadınlarının kapanmasıyla müslümanların kapanmalarına fazla bir fark yok. Onlar da düzgün kapanırlar. Aldığında iffetlerini koruyacaklar. Mesela cariye meselesinde iffetlerini koruyacaklar. Zina etmeyecekler diyor. Bir cariyede bu hüküm olursa kadından ne olur? Ehli kitap kadının da Onda da alınmaz olur. Bugünkü mü? O günkü hiç alınmazdı. Alınmasaydı o günkü alınmazdı. Şimdi Allah dinini kemale erdirdi. Eksik hiçbir şeyi bırakmadı derken sen şimdi Anadolu'da yaşıyorsun. Etrafında hakları hep Müslüman görüyorsun ve çok rahat kız alıp verebiliyorsun. Ama bugün bir Moskova'da yaşayanı düşün. Bir Avrupa'da yaşayanı düşün bir müslümandan karşı karşıya gelemeyen bir insanı düşün Allah'ın ayetleri sadece burada geçerli değil, kıyamete kadar her yerde geçerli evet. düşün mesela ben bir gün sohbete kızlarım birisini getirdiler konuşmasından şöyle baktım, kızım sen nelerisin dedim, Kosovalıyım dedi buraya nurcular okumaya getirmiş adım ne dedim, Meryemdi anan Hristiyan değil mi dedim şey dedi Nereden bildin hocam? Baban din namaz kılmıyor demiydin? Evet dedi. Hangi mezheptendin? Hanefi mezhrinden. Düşün. Abisinin adı İsa, kızın adı? Evet. Dedim anneniz dedim her hafta kiliseye gidiyorum, Hiç ihmal etmez dedi. Baban camiye gider miydi? Bayramdan bayramaz. Şimdi kızı öyle bir terbiyede yetiştirmiş ki bizim Türkiye'deki Müslümanların hepsine onlar Alevi demiş artık Alevi demekle de ne demişse sakın onlara yaklaşma onlardan kesinlikle din dinleme kesinlikle onlardan uzak dur diye kızı öyle bir tembihlemiş ki 3. sınıfta benimle karşılaşmıştı. Ee, iyi de bir dönüş yaptı. Akıbet önemli değildi. Ama annesi o kadar güzel terbiye etmiş ki Baba da bir şey olmayınca çocuklar da çekmiş gitmiş. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ama bir sahabenin karısını öldürme kıssası var. Okudunuz mu? Kısa bir kargısını karnına sapladığını söylüyor. Kitap ehlinden bir eşi var. Her geldiğinde diyor sana sövüyordu diyor. Ve ben onu her zaman uyarıyordum. Kendisini çok seviyordum diyor. Çocuklarımın annesi diyor. En son yine geldiğimde diyor ağz alınmayacak küfür yaptı. Ben de kısa kargımı buldum. Ağırlığımca karnına yükledim öldürdüm diyor. Yani karısını peygambere küfür ettiği için ne yapıyor? Öldürür kitab ehli. Dine sövmeyecek. Şirk koşmayacak ve çocuklarını kendi şeyinde eğitmeyecek. Allah'ın emri kitab ehli kadınları size helaldir diyor. Sen kendini haram kılamazsın. Ha alma. Teker yaşa. Oruç tut. <gülüyor> ee, hadis-i şerifte işte sadece bulunduğun zamanı düşünmeyeceksin hale. Evet. Hadis-i şerifte ne diyor? Tilimize de gelen rivayette bir kişinin diyor ahlakından ve dininden emin sen onu evlendir diyor. Eğer bunu yapmazsan yeryüzünde fitne hakim olur diyor. Hadis-i şerif bu. Ha bunu yapmadığın zaman sen de fitneci duruma düşüyorsun. <gülüyor> e şu anda zaten Şimdi kabul etmediğimiz benlikler bulabilir miyiz? O zaman yok muydu? Yapmayacak, uymayacak. <gülüyor> Alma. Hayır. Hayır. Yani ben. Zaten... Şimdi burada Allah'ın ayeti var mı? Ayet bitti. Ben bunun ötesinde konuşamam. Çünkü hükmü koyan o. Kitabehinin kadınları size helal kılındı diyor. Bitmiştir. Ben bunun ötesine gitmem. Onun bunun ötesi şu. Ehli kitapla şit meselesini alma. Alma. Yani daha gibi soruyorsun değil mi? Şimdi zaten küfür içerisinde zaten Şimdi küfür içerisinde olsa dahi. Yapmadım. Şimdi beş beşe gelen iki ayet var biliyorsunuz. Şimdi biliyorum da ehli kitapla alakalı gelen ayet nesk oldu mu? Hayır hükm-ı kıyamete kadar baki mi? Bitti. Ne konuşursan konuş. Ben sadece sana bu ayet okurum. Peki. Rum suresindeki ayeti de okudun değil mi? Allah onlara yardım edecek diyor mu? Evet. Peki peygamber ve ashab onlar için dua etti mi? Müşriklere dua edilir mi? Bazı şeyler var ki yeri zamanı geldiğinde o hüküm uygulanıyor. Ha, sen gider oruç tutarsın almazsın. Kitap ehlinden alırsın. Şirkine mani olursun. Şirk işlemez. Ama mani olmanız için ne yapmasın? Ben orasına gitmem. Yani, neticede... Alma arkadaş. Ben şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Yapıyor, ya. bizim ben biliyorum benim akrabaları var benim kaç tane var Tamam. hepsi gavurlaştı onlar, onlar şu ayeti bana söylüyorlar yani ehli kitab alınabilir ben de diyorum ki İsa İsa'ya Allah'ın oğlu kabul eden herkes şu kişindedir evet. yani öbür ayette de diyor ki <gülüyor> şimdi ayet-i kerimede ne diyor ee, kitapsızlar size düşmandır diyor evet. kitap ehli size daha yakındır yakınlaşmaya aldığımızda. Kitap ehlindense Yahudiler sizin için şerlidir ve düşmandır. Size Hristiyanlar daha yakındır. Hristiyanları da kendi aralarında Maide Suresi diyece aşağı indirgü. Gece manastırda sabahlara kadar gözyaşı dökenler var. Dost edineceksiniz, bunları edinin size. En yakın bunlardır. Diyor. Onun için ben daha ilerisine gitmem. Mesela Hadis-i Şerif'te ne diyor? Dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benimdir. Evet. Kitap ehlinin kadınları size helal kılındı diyor mu? Diyor. Evet. Diyor mu? Evet. evet. Ha, sakıncaları yok mu? Var. Bugün Avrupa'ya gidip de kitap ehli kadınları sizin için helaldir deyip mesela o ne diyorlar? Değiş tokuş nikah mı veya anlaşmalı nikah gibi yapıp da bir tane dinini, imanını, fıtratını koruyan var mı Allah aşkına? Şey, yok. Yapmayacak, mi? <gülüyor> kaide bu değil mi? Küfre şirke bulaşmayacak. Bulaşmayacak. bulaşmayacak. bulaşmayacak. Zaman, Öyle bulaşmayacak. Ve gelecek yani. nesli kendine göre yetiştirmeyecek. İşte burada zıtlık var. Zıtlık yok. yok. Zıtlık var. Zıtlık yok. Bilirsin, iman ehli Allah Ve iman ehlî şirk yapmayacak. Şimdi kardeş, girmeyecek. Zaten hepsi küfür işaretindedir. Daha. Var mı bir tane hmm. böyle küfür olmayan bir Yakalayamadığınız tütır. noktalar şunlar. Evet. Mesela nikahta keramet vardır. diyor. Evet. Sen şimdi nikahına bir kadını aldığında Anadolu'yu el an şimdi. Ee, bir erkek kadına göre mi hareket eder yoksa kadın erkeğe göre mi hareket eder? Kadın erkeğe göre mi hareket Hareket eder ya erkekçe dur ortada, senin dinine gelsin arkadaş ya. Ailesi var, ailesi yok bu işin. Ya. Böyle bir ayet var mı? Da almadın da, almadın önce, ya, önce, Ayette, almadan önce. önce Ayette. Alma. E, alma. Şimdi ehli kitap olmuyor. Şey, e, şimdi ehli kitap kadınları helal demişse bitti. Nesk tamam. olmaması. Hı -hı. Hükmü kalktı mı? Kalk. Kalkmadı. Mesela müminlerin anneleri sizin annenizdir diyor. Müminlerin annelerini yani ve vesselamın eşleri hanımları vefat ettiğinde en sonu vefat ettiğinde ne oldu? Bu ayetin hükmü düştü. Ama tilaveti ne oldu? Baki. Yani hükmü düştü tilaveti baki. Ama bunun tilaveti de baki hükmü de baki. Buradan sonra ne konuşursan senin ben karışmam. Allah azze ve celle'yi unutma tutar Uyuklama. Ne uyuyıklamadılar? Ha burada demek ki bizim şirke küfre, zinaya veya günah düşmemizi Allah Azze ve Celle istemiyor. Burada bir hikmet var, ne bulamıyoruz? Doğru? Bilmiyorum, sen bulamıyorsun. Hocam, hocam, hocam. Ben bu kadar <gülüyor> söylerim, ben daha nesine gideyim? Bacım, bir şey Biz kendimize göre. Tabi. Yani o kadın bize baktığı zaman bizi kim olarak Çok alacak? farklı görüyor tabi. Bu çok önemli. Yani biz şimdi varız. onu biz şimdi onu şirk ve küfür içinde görüyoruz. Evet. Ama o belki şirkten küfürden kurtulmak için seni seçiyor. Bir de şu var, biz Allah'a inandığımızla ve Hazreti Muhammed'i peygamber olarak kabul ettiğimizi aleyhissalatü vesselam'ı biliyoruz. Bunu kabul ediyoruz zaten. Ve bize eş olarak gerçekten bu ciddiyetle geliyorsa bir yaklaşma söz konusu. Zaten yani, Allah'ın istediği bu. He, dikkat etmek, belki bu bağlamda hani siz kaçırdığınız noktalar bu anlamda Ben kaçırmıyorum da be. insanlar, şimdi şey ya. e, İbn-i birisi geliyor soruyor. Bir soru soruyor, bilmem diyor o zaman diyor sen bir şey söyle ve adam diyor Allah'ın kitabında bilmediğim Resulullah'ın sünnetinde bilmediğim bir şey ben bir şey söylesem yarın kıyamet gününde beni hangi yer barındırır diyor ben de konuşmayı seven birisiyim konuşmazsam bazen benim de dilim şişer ama yarın beni hangi yer barındıracak ben de aklı konuşmayı sever. ama durmam gereken yerde ben durun. Sen devam edebilirsin. Eğer bu açık. zor neticede, bu, olacak, bu çık, olacak, mutlaka trafikte açık. İstediğin gibi gidebilirsin. Müslüman kadınları size helal mi? Hem de dörde kadar. İstediğin kadar da cari alabilir misin? İstediğin kadar. Tamam. Evet, burada ittifa et arkadaş ya yani. <Gülüyor> o da sana helal kılınmış artık zaman, şu anda yok. Şu anda. kıyamete kadar geçerli <Gülüyor> şu anda yok. kıyamete kadar geçerli Konstantiniye Konstantiniye ikinci kez Konstantini İstanbul ikinci kez edilecek diyor. Evet, doğru. <gülüyor> Allah. Ama bu son müslümanlar zaman, Son zaman ne müslümanlar. O kadar yaşayabilecek misin? <gülüyor> <gülüyor> almak için ömrün 50 sene mi olması 100 sene mi olması lazım? Cennete girdi huria. <gülüyor> ne işin var ki tabe ehliyle cariyeyle? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> cari, ha. <gülüyor> Demek <gülüyor> istediğim kıyamete kadar geçerli bir hüküm. Ha şimdi uygulanmıyordur. O ayrı bir şey. Ama İslam'ın devletinin kurulması anladın. Şu an yok. Ama hükmü kalkmış değil. Kıyamete kadar geçerli. Şimdi Allah hayırdan ayırmasın. Biz kıymetini bilemedik. Mesela hilafet meselesi ne oldu? 30 sene gitti. 30 seneden sonra babadan oğula geçen bir saltanat oldu. Sonra tamamen azı dişiyle alınan bir şey oldu ve onun da kıymeti bilinmedi. O da en sonunda kalktı. Onun bile bir havası vardı. Düşün Osmanlı'nın Yavuz'dan sonra mıydı? Aldıkları lakap nedir? Sultandır. Sultan nedir? Halifenin temsilcisiydi. O bile en sonuna kadar, halifelik kaldırılana kadar Müslümanlara fayda verdi mi? Onun bile bir havası oldu. Ama ne yaptı? Yapmış oldukları zulüm Canları kadın istediğinde gittiler, karayı, kızı getirdiler, haremlerine kattılar. Yapmış oldukları zulüm onları tüketti. Doğru. Ferdi günahları değil. Siz, <gülüyor> kişinin ferdi günahı kendinin batmasına. Ama almış olduğu ah toplumun batmasına kadar ne yapar? Sebep olur. Ah aldılar. Onun için Allah bize hayır versin. Amin. İslam'ın hükümleri kıyamete kadar evet. geçerli. Ha, şimdi biz bir şeyleri koruyamadık, elimizden gitti. Kim ihlaslıysa, onun aynı olur. Evet, başka? Allah Allah ee, ben dersana idiyorum, nörcülerin orada işte bir gitti. Nörc derken ne demek istiyorsun? Gel mu demek istiyorsun? Gel? <gülüyor> Her iki kitabından karıştırmadı akıllı. Evet. Yıldızları <gülüyor> i̇şte, dik. İşte gizli yani namaz kılıyoruz işte. Selam verdim. Arkadaşım diyor ki hangi meselesin? Sen neden lazım burada? Kaç yaşındaydı? Yeni Aynı yaşıt. Şimdi nurcuların bu hareketleri güzel. Mesela bir babanız, bir aileniz alsa bir tarafa çocukları gezmeye götürse fazla ilgilenmiyor bile. Yani yandakinin çocuğu, eşiydi Vardı, yoktu, onun bile farkına varmıyor çoğu yerde. Ama bu arkadaşlar mesela aylık olsun, bazı periyotik şeyler olsun, evlerini gezdirme olsun, başka şehirler olsun, ağırlama olsun, çok güzel yapıyorlar bu uygulamaları. Evet, Ve birbirlerine kaynaştırma çok güzel. Şimdi burada biliyorum. biliyorum. Devamlı. Nasıl? Şimdi nereyi gezdirirse gezdirsin Müslümanların bir arada kaynaşması, topluca hareket etmesi, toplu hareketin nasıl yapılmasının olduğunu güzel öğretiyorlar. Ama hakka hizmet etseler çok daha güzel. Çok daha güzel. Mesela şimdi bu delikanlı namaz kılıyor, yanındaki ilgisini çekiyor. Neye göre namaz kılıyor? Şimdi bir şeyler ona anlatılmadığında ben şuna göre kılıyorum dediğin zaman karşıdakinde bir zıplama oluyor. Eğer sana bunu sormuş etmişse ben Müslümanım. Muhakkak ki dinimin inanılması, yapılması gereken bir ölçüleri, değerleri var. Bizdeki ölçü nedir? Peygamber aleyhisselam. Allah ne diyor kitabında? Sizin için, Allahu ummanlar için, ahireti zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune kim? Allah'ın Resulü. Ben Peygamber aleyhisselama göre uyuyorum de ondan sonra maç başlar zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam Sonra mı? Artık <gülüyor> onun ben de böyle Tamam, o zaman gidelim. Bizim peygamberimiz Allah Resulları İslatü vesselam'ın kıldığı şekli getirelim. Birlikte evet. birbirimize gösterelim, öğrenelim de hiç açmayalım. eğer doğru söylüyorsanız delilini getirin Kimin delili? Ama bu iki tarafa da fazla fayda vermeyecek. Çünkü sen babanınkini getireceksin o da babasınınkini getirecek <gülüyor> sonra babalar karşı karşıya geliyor <gülüyor> <gülüyor> toplum böyle olmuş çünkü o da, onun getirdi, çünkü benim çocuk camiye devamlı giderdi oyun oynasa bile ezen'i duydum hem de tak camiye giderdi İhtiyarlar tutmuş böyle kılma elini kaldırma şöyle etme oğlanı camiden soğuttular oğlum niye gitmiyor? İşte Kurt Mustafa şunu dedi... ...şu şunu dedi, bu bunu dedi... ...ben gidiyorum süt libanlar... ...hiç çocuğa bir şey yok... ...çocuk gidiyor... ...tutup kolundan atıyorlarmış... ...arkaya atıyorlarmış... ...e bu çocuk ne yapacak? Soğuyacak... Kahmet getiriyor... kahmedini kesiyorlar... İşte bunlar sapık şöyle böyle deyince... ...zaten namaz kılmaktan haberleri yok... ...bizim çocuk öne geçse... ...imama bile talim ettirecek... E, ...seviyedeler... İmamlarının bile seviye öyle değil ama maalesef soğuttular. Ha burada da sabır gerekiyor. Sabırla hareket etmek gerekiyor. O zaman çocuğun kolundan tutacağım beraber geçecekler. Nasıl? Zaten ben e, benim çocuğum üç yaşında benimle cemaate gitmeye başladı. O yüzden hepsi benimle gördü çocuğu. Tek başına değil. Ben olmadığım zaman bir sıkılayınca onu da Sizle beraber kendi ama, hocam güvenliği olmadılar. Ama yani. çocuğu soğuttular. Yani çünkü her zaman yanında duramazsın ki. Duramazsın. Başka? Sormak istediğiniz varsa buyurun. Hocam bu tesettür konusunda ben misafirim derseniz biz rahatlayacağız. <gülüyor> yani öyle bir gerildik ki zaten. <gülüyor> Yani biraz evvel örnek verdiniz yani ben misafirim siz nasıl biliyorsanız deyin de tamamlayalım yani, <gülüyor> <gülüyor> yani. İslam'ın hiçbir emrinde biz misafiriz deme yok İslam'ın emri bellidir ama e, düşünün mesela Ömer ne diyor e, imanımız diyor buna el vermedi diyor Allah imanımızı arttırsın gayretimizi arttırsın İslam'ın emirleri zaten öğrenildikçe hayata geçmedi sıkıntı duyulmaz. Evet. Sıkıntı yani iman oldukça orada debreşmeye evet. ve hayata geçmiyor o insanı zorlar. Allah'a dua edelim. Bazı şeyler de duayla zamanla aşılacak şeylerdir. Evet. Hükmü budur. Biz bunun sağından, solundan, önünden kesemeyiz. Evet. Anlatırız. Bak mesela e, her hafta benim bayanlara sohbetim var internette dahi olsun en az belki yüz kere benden tesettür dersi istediler. Yapmadım. Çünkü benim sohbetime açık gelen de var, kapalı gelen de var, peçeli gelen de var, peçesiz gelen de var. Hani... Ben imanı anlatmak zorundayım. O alacağını alır. Hak halinde yani, geliyor. ne yapıyorsunuz? Evet. Yani... <gülüyor> <gülüyor> e, herhalde sinema salonumuz yok. <gülüyor> Nerede perde çekiliyordu? <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle Allah Resulü Sallallahu ve perde çekmiyordu ayeti kerimede mümin erkeklere söyle, mümin kadınlara söyle neyini göz, korusunlar? Göz Gözlerden Gözler Erkekler de yapıyorsunuzlar. Tabii. Peki, Orada gözü esirgemeyin. En gülsü geçiyor. çok sıkılıyorum. Çünkü ayaklarımın dibine baka baka uyuyorlar. <gülüyor> Boynum tutuluyor. Bir de e, konuyu anlayıp anlamadıklarını hissedebilmek için soru sormak zorundayım. Anladınız mı? bunu yakaladınız mı? Ama erkeklere bunu sormaya ihtiyacı hissetmiyor ki gözüme yakalıyor. Şu an yakaladınız mı? He? Şu an He? yakaladınız mı? Şeyde anlaşamadık. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Kitap ehlinde anlaşamadık. <gülüyor> Yok, artık daha nişe yakaladık. <gülüyor> ben gıdalandığım ilim gereği yine asılcıyım Asım hocaya göre. Yani el ve yüz konusundaki tesettür şeyinde. Çünkü yani çoğu hadise döndüğümüz zaman Allah'a sallallahu ve sellem mesela hanımlarla tokalaşmama konusunda bence açık olduklarından illetten oradan geçiyor. Ne de da öyle kızalanmış bir şey. Hizb-i ben... hiç kitabını okudun mu? Okudum Ondan... hocam. Hizb-i Tahri'nin. Ahmet İslam'ın. Ben sana risalesini göndereyim. Yedi tane hadis alıyor. Kadınlarla tokalaşmak şerii bir hükümdürdür. <gülüyor> <gülüyor> ben onu savunmuyorum. Yazık <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> vurdum. Ya istahfırına. <gülüyor> yani açık el ve yüzün açıklığı konusundaki şimdiye kadar aldığımız dilim gereğini söylemişsiniz. Şey El ve yüzde gelen hiçbir rivayet, açıklığına dair hiçbir rivayet e, ahza belli dokuzun önüne geçmiyor. Bu konuda dikkatli incelerseniz, iki tarafı da böyle, bunu güzel yakalarsınız. Çünkü İslam hep peyderpey, aşama aşama indi. <gülüyor> en son inen, çünkü daha önce müminlerin kadınları olsun, erkekleri olsun birlikte aynı yerden abdest alıyorlardı. Ve Ömer'in eli müminlerin annesinden birinin eline değdiğinde, Ya Rabbi öyle bir şifa verici ayet indir ki, hüküm indir ki bu mesele hükme bağlansın derin de tesettür ayetlerle inmeye başladı. Daha önce birliktelerdi. Yine mesela savaş bablarını, cihat bablarını okursanız Ayşe annemiz ben diyor eteklerimi gidiyordum falan işte mesela ben onun şeylerini gördüm diyor. Bunlar hep en son inen ayetten önce olan meseleler. Ahzabelli dokuz son noktaya koyan. En son. Hazreti Ömer e, <gülüyor> şeyde var. Yani kadınların camiye gelmesi konusunda İbn Ömer oğlu, diye. şu kırbacı görüyor musun? Ama diyor işte Allah Resulü eğer bu kadınları görmüş olsaydı men ederdi. Allah Resulü kadınları mescite gelmekten men etmeyin dedi. Şu kırbacı görüyor musun Olma kızıyor. İbn Ömer ne diyor? Ama diyor e, zamanki kadınlar böyle miydi diyor. Yani böyle mi giyiniyorlardı? Böyle mi ediyorlardı? Koku sürmenler var. Bazı şeylere dikkat etmeyenler var. Kadınları mescitte men etmeyin diyor. Ömer döneminde böyle bir uygulama var ya. Kadınları mescitten kimse men etmemiş. Oğlu Ömer'in Ömer istemiş engellemek istiyor, kırbacı gösteriyor. Allah Resulü'nün emri var diyor. Ama evlerinde yapılan ibadet daha fellat. Nafile olan, farz değil, nafile olan, bir kadının nafile ibadeti, en güzel yapacağı yer, evinin en kuytu yeridir evet. diyor. Farzları değil. Yani farzları camide evet. için... senin de benim, benim de, de, farzları de, camide kılmakta. Hayır, tamam. bayanlar için tabi bayanlar için gitmede erkekler kadın arasındaki ecirde bir fark yok ki Emin Yok olmuşmuş. ben olmuşum Yok bana sormadı. Peki, peki o zaman Yok. O zaman cemaatle namaz kılmak farz mı sorulsa? İşte bu ben de onlara sor kadınlarını gönderiyorlar mı evet. diyesin. İşte eee gitti mi? Sen ifradan bahsediyorsun. Yani bir bayan jami'e giderse farzı ne ilmi derece olur mu? Tabii erkekinkinin ise kadına da aynı ayrı bir hüküm gelmiyor. Peki o zaman şey gelmemiş farzın niye bayanlar jami'e gidiyorlardı? Beraber sorumluluğu da cemati. Ben kılmıyorlar. Kılmıyorlar. Çok şey engellendiğine kılıyor. dair hayır. Hayır hayır. hayır. Kadınların, da Kadınların da hepsi gidiyor. Tabii. Peygamber tavsiye. diyor. Kadınları mescide gelmekten men etmeyin diyor. Men etmeyin ayrıdır. geliyor ayrı bir şeydir. Bununla ne Şimdi sadece cuma namazı ve cenaze namazında biz kadınlara farz olmadığını söyledi diyor. Onun dışındaki farz olan namazları kadınlar da cemaattan kılma mecburiyetinde ve e, nafile olan ibadetleri Evinin en kuytu yerinde kılması onun için daha hayırlıdır diyor. Ve Ömer'in rivayeti demin hocamın sorduğu kadınları mescide gelmekten menetmayın şu Kırbacı görüyor musun diyor. Ee, ben. Bunun zıttı de, ne çıkar? Ama beraber giderdi o yani böyle bir, bir şey şöyle, bir rivayet yoktu. şöyle yani. bu camiye gider. Bir gün bir sohbet ederken birisi dedi ki. Ben böyle bir hadis bilmiyorum dedi. Ben de maşallah sen dinin hepsini öğrenmişsin. Eksik hiçbir şeyin yok maşallah dedi. Herhalde hepsini okudun. Maşallah. Hiç maşallah. <gülüyor> <gülüyor> hepsini biliyorsun ki, evet, soru ki emin misin? Tabii eminim. Değillerin gitkine dair onlar gitkine dair La ilahe illallah yani bu dönemde olmazdı. Hilafet değil. Bak. Bu geçecek. Ya Hayatu Sahabe'den hakikaten ya ya anlatılamıyor. Yani. Anlatılmıyor. Hanımlar eş geçiriliyor. Bu da bir vebal taşıyor. Ya da Hayatu Sobeyi <gülüyor> kim yazdı Sahabe? Yanlış ya. Benim Şimdi ben kim şey yazarsa yazsın. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam kadınları mescitten men etmeyin diyorum. Erkeklerin saflarının en hayırlısı gön, evet. kadınların saflarının en hayırlısı da arkası diyor mu? Evet, bitmiş. Hatta diye. Çocuklar o erkeklerin o saflarının arkasından Şimdi abi. burada meseleyi büyütmeye gerek yok ama delil istiyorsan ben bunları bakar tek tek evet. sana gönderirim. Ama Allah Resulü evet. Aleyhisselatü Vesselam, o dönemde hanımların yani sahabin hanımları camiye gittiğini topluca. Şimdi salı ve perşembe günleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğle namazının akabine veya ikindi namazının akabine Bukhari'nin kitabı ı ilme bakarsan ilim meclisi haline getirdiği var. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu an hafızamdaki hadisleri söyleyeyim. Namazda selamı verdiğinde kadınların diyor bir kapısı vardı erkeklerin oradan girme ve çıkmasını men ederdi diyor İbni Ömer'den gelen rivayetler. Kadınlar buradan girer çıkardı diyor. Yine mesela hangi sureydi? Biz sizin önde gidenlerinizi de biliriz, arkada gidenlerinizi de biliriz ayetinde. Nemil suresinde miydi? E, dünyalık güzel bir kadın vardı diyor. Biz diyor rükiye gittiğimizde diyor koltuk altından kadını seyrederdik diyor. Allah Azze ve Celle biz sizin önde gidenlerinizi de biliriz, arkada kalanlarınızı da biliriz ayetini indirince. ...Allah Resulü dedi ki diyor... ...erkeklerin saflarının en hayırlısı... Önler. ...ön, kadınların saflarının en hayırlısı da... Evet. ...arka saflarıdır dedi diyor. değil mi şuradan bakıyor. Bugün binenler var. Bu, bunun gibi birçok şey... ...kadınların saflara geldiğini gösteriyor. Ya, yani Çocuklar şimdi... Ya. ...bu tür rivayetler... E, ...malzeme olmaz... Burada hüküm olarak gündeme gelen kadınları mescide gelmekten men etmeyin. Men etmeyin'den ne çıkar? Kadınların mescide devamlı gelmesidir. Ha burada... Men etmeyin demek 20 derece daha sonra zekler gibi bir anlam da çıkmıyor. Vallahi sen ne çıkarsan çıkar. Kadınları mescide gelmekten men etme arkadaş. Men etmeyin. Men etmeyin bir olay. 20 dereceli dereceli de tarih bir olay. Şimdi... Yani o, o zaman de şuradan de... alalım Hı. eğer anlaşılmayan Hı. nokta varsa şu kadın olsun erkek olsun evet. mescidi evet. her adım attığında bir günahı silinip bir sevap alıyor mu? evet, evet. Erkek, için, evet. evet. erkek için ne? mescide giden için evet. erkek için yok evet <gülüyor> <gülüyor> ha. cemaate giderken namaza cemaate giden birisinin her attığı adımda bir günah bir günahı silinir bir de sevap alınır diyor mu? bir. Yalnız kılınan bir namazla, araçın cemaatle derece. kılınan bir hadis arasında ne kadar fark var? 27. 27 derece. Burada erkeği kadını diye bir ayrım yok. Benim bildiğim yok. Ama sizin bildiğiniz varsa söyleyin. aklımda yok. Bakın. Çünkü Arapça metinlerde kelimeler nefli evet. kazandırıyor. Kadın evet. ve erkek nefli kazandırıyor. Bak orada evet. yanılıyorsun. Birçok gelen şey mühennes olarak gelir. Mesela, eğer buradan gidiyorsan, kelimeye takılıyorsan, Hayır, bu, dövme hadisine gelelim. Evet, şimdi yanlış anlıyor musunuz? Yok, yanlış anlıyor Arapça metin olarak sözler çıktığı zaman kelimeden dolayı siz söyleyin, belki ondan da şimdi, bir muanneslik veya şey arz edilebilir. Arapça böyle bir özelliği. Arz edin, özelliğe sahip özelliğe sahip olsa evet, da, ama o da, bak varmıyor, bu şimdi, şey huda beyanı olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman ederseniz ne yapardı? Cennete girersiniz. Hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi cehenneme sokarız. Orası ne kötü dönüşleridir diyor. Bizde ölçü, Kur'an, sünnet ve sahabenin uygulamasıdır. Biz burada müzekkere müemnese bakmayız. Sahabenin hayatına geçirmesi nedir? Bizim için deliller. Evet. Buna bakarız. Hı hı. Tamam. Bak. Çıkartırız. Anlaşırız. Tamam. Başkan hocam biliyorum yani Hazreti Ömer radıyallahu Hazreti Ömer radıyallahu bir bir kadın geliyor. Allah'ım diyor serbest bıraktım. Ayetten alıyor. Bu buna delil olmaz bu buna delil olmuyor Ömer burada ne diyor e, hatta o kadını gördüğünde bile atından iniyor Ömer'i ateşten kurtardı bu kadın diyor Allah'ın ayetinin yanına Ömer bir söz söyleyip ne yapıyor güya bekarlar evde kalmasın rahat evlensinler halbuki Allah istediği kadar isterse kantar kantar altın isteyebilir diyor Ömer'de ne diyor işte diyor peygamberin hanımlarına verdiği mihir. Kızlarının mihri. Siz bunlardan daha mı hayırlısınız da daha fazla hayır, istiyorsunuz? Yani bu getirdiğimiz buna destek olmaz. Hayır. Kadın sosyal hayatın içinde var. Tabii, Tabii. her zaman ev, Evde değil. Yani hani sahada kadın var. Kadının eve kapalı kalması diye bir olay yok ki. Şey, yani o olay yok Ama kadın, kadın şimdi mescide oradan... çıkması farklı. Mescide yani, çıkması orada, farklı. Bu ayrı ben, bir vat yani, var. var. Menden dolayı anlamanız gerekiyor şu. Men etmeyin. Çünkü orada e, normalde yani giden zaten normalde gitmiyorlar. Az giden var. Onlar da men etmeye kalkıyor, men etmeyin. Anlamamız çıksın. Muhabbet olmaz. ben ne diyorum zaten delilledirelim, olay bitsin. La ilahe illallah. Yani ondan dolayı söylüyorum. Ben şeyden kardı dediğimde, ben şeyden kardı. Canlısın anladım acaba. Hayır, burada abur, anlamam gereken. Gidiyor musun gitmiyor musun? Abi şekilde. Bugün ne demek? Haydi Şöyle yani. şöyle bakın. Nasıl? Burada İzmir'e gelirken İzmir'e gelirken Faruk'la şunu konuştuk. Oraya gidince ne ders yapayım? aslında dedim arkadaşları seviyorum. Sevmeme hasap kafamdan 50 ders geçse 51. birinciyi dahi yapamıyordum. Kaç gidişten. <gülüyor> <Allah Allah. gülüyor> Sebebine gelince <gülüyor> yok. Onları iyice bir deşeyim, iyi bir çarpayım. Önce iyi bir ilim talebesi olmayı bir öğrensinler. Eyvallah. Haddini bilmeyi Şimdi öğrensinler. Buraya gelenler e, ben dikkat ediyorum. hep Allah için geliyorlar. Başka bir şey için. Ha? Zaten bunu da konuşarak burada, geldik. E, Başka, yani. Şimdi burada asıl mesele olan şu. Allah hepimize hayır versin. Amin Amin. Din konuşma dini değil, yaşama dinidir. Görüşleri gündeme getirme değil, dinin vahyini öğrenme, hayata geçirme dinidir. Evet, ama şey aynen geliyorsa... aynen Ömer'in dediği gibi, ey taş diyor, sen ne fayda verirsin ne de zarar. Vallahi diyor Resulüm seni istilam etmese, selam vermese ben de vermezdim. Ali ne diyor? Tamamla sen. Kabul ederiz. İslam dini, akıl dini, rey dini olsaydı ben ayağımın altını mı esnederdim? Evet. Ama ben ondan bunu gördüm diyor. Allah hepimizi hakta toplanmayı nasip etsin. Evet. Aynen e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün eksiğim varsa bir ağacı soruyor. Ukhare'de gelen rivayette. Boyu diyor, ta bulutlara gelir. Kökü yerin derinliklerine gelir. Meyvası ta tepededir. Kokusu yoktur ama tadı çok güzeldir diyor. Bu ne diyor? diyor. Herkes çöle bakıyor, bir şeyler söylüyor. Bir tane sor, ağacı demiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu hurmadır. Müminin misali de böyledir diyor. Hadi susun da bu tarafa gitmeyeceğim. Yolda gelirken Ömer'e oğlu ne diyor? Babacım diyor. Allah Resulü diyor o soruyu sordun da Allah diyor onun cevabını benim kalbime atmıştır. Allahu evet. Allah Aleykümselam abicim. Peki niye söylemedin diyor? Orada diyor sahabenin büyükleri varken bunu söylemeyi kendime yediremedim, haya ettim diyor. İlim ilna bildiğini bir yerde söyleme değildir. Bildiklerini bir yerde zikretme de değildir. Ama ben size bir şey dedim Niye üstün zannediyorsun? Şey? <gülüyor> ben size nasip mi şimdi arkadaş ya? Sağ Ankara'dan 90 km hızdan geldik. 8,5 saatte ya. Allah Allah. Allah polis Polis. Sen ne diyorsun? Polis her ne Arkadaşlar genelde ne Burada e, yani yani bir şey söylüyorlar Birisi, "Sen onu çıkarıyor." "Soya basını çıkarıyor." Burada o arkadaşın yanlış olduğunu ille ya diye ortaya koysun diye söylemiyorlar. Tabii. Bu da tartışıyorlar. Doğru, doğrusu şey. hangisiyse onu alalım, bunu uygulayalım diye şeklinde. Veya meseleleri nasıl, nasıl çıktığını okutur mu? Ebu Hanife'nin mescidinin nasıl olduğunu biliyor musun? Bir tartışmaya başlıyorlar. En son nokta yine Ebu Hanife koyuyor ve o mesele oluyordu. Bu adam dini tartışma dini değil. Doğrular. Ha. Bilmediğini ne yaparsın? yapacaksın? Dur da. Burun saldı. Nasıl saldı? Burada bir e, eğitim ki yani e, herkes aşağıya bora. Aynı durum tabii ki bu kadar olacak. Eğitim olu ola. ola. Eğitim şimdi bakın şöyle şimdi bakın. Konuşuyorsunuz. Bitersiniz. Şey sizi kimse kesmiyor Fıralı falan. Neden? Çünkü vakıtsınız, söylüyorsunuz. Baştaraflar idna oluyorlar. Gerek duyulmuyor. Yani tekrarlamaya Anlaşamadık şey. işte adamla. Yo, anlaştığını Yok anlaştığınızı söyledi mi? Yok. Vahişeden anlaşamadık. Sadece sustu. Fakir vermiyor hocam. Evet. Fakir mi? Şimdi mesele o değil. Susturma <gülüyor> meselesi <gülüyor> de değil. Yok, hayır, <gülüyor> Şöyle. bu bir gerçek yani. Ben aslında benim bugün ya yapmak ya. istediğim dersin konusu ilmin anlaşılması ilim nasıl elde edilir neden hayata geçirilir insanların bir araya gelmesi önemli değil birçok fırkalar zaten böyle topluluklar oluşturdular. Bunda hiçbir sıkıntı olmadı. Hatta bir araya gelip emirlerini de seçtiler. Bunda da bir sıkıntı olmadı. Şu fırkaların hepsine bakın. Asıl sıkıntı bir araya geldikten sonra emri de seçtikten sonra bir rehavete düşmeleri. Emir kim? İzzettin. Tamam. İzzettin hata etmez. Onun dediği doğrudur. Körü körüne tahlit edip gittiler. Bugün şianın çıkmasına bakın, imamların masumiyetine, tasavvuftaki şeyhlere veyahut birçok fırkanın kendi aralarında bir emir seçerek despot olarak hareket etmeleri hep bunlar. Bizim bir araya gelmemiz Allah içinse ki öyle, Allah'ın emirlerini öğrenmede de ölçü edep olmalı. Her bildiğini gündeme değil. Her bildiğini söyleme de değil. Düşün şimdi, i̇bn Ömer'in oradaki hareketi ben çok çok bilsem dahi o rivayeti orada büyüklerim varsa söylememem benim eksikliğimden değil. Aksine benim daha çok meseleleri kavramama sebep olur. Benim orada bunu söylememem, eksik kalmam veyahut karşıdakilerini dinlerini bozacak, ifşa edecek veya sohbetin konusunu götürecek sorun mu sormam lazım? yoksa aynen Cibril'in hadisinde olduğu gibi Allah'a iman nedir? İslam nedir? Yani anlatılan bir konuların içinde onları belli kategorilere koyup gelen her meseleleri bu kutulara yerleştirip imanın artmasına sebep mi? Hangisi? Mesela bir arkadaşımız cennet meselesini anlatıyor. Anlatan insanın anlatırken konuya verdiği değer, ne kadar değer vermişse, dinleyen adam da o kadar değer verir, hatta daha aşağısına verir. Anlatan adam konuya vakıf mı? Olsun olmasın, belli bir konuyu anlatıyor mu? Karşıdaki onu kesmeden sonuna kadar ne yapmalı? Dinlemeli. Ama sorarken, acaba Allah için bir araya geldik ya, hayır da düşünüyoruz, Allah'a hizmet edeceğiz, Arkadaşım Allah razı olsun. Bizleri aydınlattın. Bilgimize bilgi kattın. cehaletimizi giderdin. Allah senden razı olsun. Misal hatam etti. Hadis-i şerifte ne diyor? Dinleyen, anlatandan daha fakih olabilir. Şu anlattığından acaba şunu mu kastettin? Ben şurada şunu okumuştum, şöyle şöyle. Yanlış aktardığı bir şey, hakikaten oradakilerine zarar veriyorsa... Orada bu şekilde düzeltilebilir mi? Evet, evet. Bu herkese hayır verir mi? Evet, evet. Ama birisi tutar da Ya acaba niyetli amel etsem Niyetsiz mi etsem, Bu bana fayda verir mi vermez mi? <gülüyor> ne olur? Allah Hala kafanda takılır. Anlattığın hiçbir rivayet Gitmez orada kalır. Halbuki Müslümanın bir fıtri olarak Yaptığı hareketler vardır. Bir de imanın bağlayıcılığı vardır. Biz ferden, düşünce olarak yapmış olduğumuz her şeyden mesul müyüz? Düşünceden bile. Hadi. Düşünün bir riya bile nedir? Düşüncede olan bir şey. Ameli iptal ediyor mu? Evet. Sen ister niyetli yap, ister niyetsiz yap. Hiç fark etmez. Çünkü riya başlamadan da olur, amel. Evet. Amel işlerken de olur, işledikten sonra da olur. Amel işler. Yani her şekilde siler demek ki biz her halikalarda kuluz. Evet. ve kulluğa poronamlıyız Allah'ı razı edersek hayır bilinçli bilinçsiz düşün iblis bilerek isteyerek günah işledi mi evet. Tar edildi evet. Adem'in günahı nasıl Bilmiyorum. hata ile fevbe hakkı verildi bak ama hata ile işlese bile cennet gibi bir nimet elinden gitti mi evet. demek ki insanın mesul olduğu yerler var onun için bunların yakalanması gerekir Ha, buradaki arkadaşlara da ben bir şey demiyorum. Yalnız demek istediğim şu. Hepimiz ilim ehli olmayabiliriz. Allah gayretinizi artırsın. Hakikaten güzel. Meseleler de güzel. Ama zaman içinde bazı şeyleri çok rahat eritmeniz gerekiyor. Kim ne anlatırsa anlatsın sonuna kadar karşıdaki dinleyecek arkadaş. Sonuna kadar. Yazacak. Anlamadığını soracak eğer toplum içinde anlattığı şeyden soru sorduğunda rencide olacaksa toplum içinde sormayacak. Onu muhakkak bir yerde bulur. Ona diyecek ki arkadaş sen bunu anlattın ama hakikaten iyi araştırdın mı? Mesela bir arkadaş tuttu internette sohbet ediyor. Mustafa İstanbul'un bir risalesini almış olduğu gibi anlatıyor. Ben de oduya girdim. Kesin lan bu sohbeti dedi. Şurası Kur'an-Sünnet odası, anlattığımız Şia itikadı. Adam korkudan tak sesini kesti, bir Kur'an koydular. Birisi özelden yazıyor şimdi. Hocam hakkınızı helal edin. Kimse yoktu arkadaşlar mikrofonu verdik, sohbet etsin dedik. Tamam sohbet edin ama milletin itikadını bozacak da bir sohbet yapılmaz arkadaş. Tutmuş orada Şia itikadını anlatıyor. Biz tutuyoruz kadere iman anlatıyoruz. Adam orada tutmuş kaderi inkar anlatıyor. Şimdi hangisi kalır? Sen 50 yıl kadere imanı anlat kafada kalmaz. Bir tane inkarı anlatan var ya artık değirmenci merkebe gibi ben Allah denerler. Onu kaldırmaya çalış. Hangisi hayırlı? Hangisi hayırlı? Doğruyu gündeme getirme. Doğruyu gündeme getirme de tabi ki ilmi delillerle olmalı. İlmi deliller gündeme getirildiğinde Bizler nereye gidersek gidelim, Allah'ın halifeleri miyiz? Gittiğimiz yerde edebimizden, ahlakımızdan, konuşmamızdan, yaşantımızdan hep örnek olmak zorundayız biz. Bir araya gelmemiz de Allah için olacak. Ayrılmamız demiyorum, birbirimize nasihatımız da Allah için olacak. Ama ilim meclislerinde konuşan insanlar hakikaten hayır getiriyorsa konuşacak. Bizim meclislerimiz tartışma meclisleri olmayacak. İlim meclisleri olacak. Soru sorulur ama ehli olmayana soru sorulur mu? Bir insan bir konuyu anlatabilir ama ona vakıf olmayabilir. Aktaran olabilir. Sorular zapt edilir bırakılır. Bir dahaki hafta sen ders işlerken yanlış gördüğünü konunda ne yaparsın? İşlersin. O arkadaşın da sana dua eder mesela salih amelin tarifini kim yapacak? Salih amel nedir? Sabır mıdır? Tevekkül müdür? Allah razı salih amel nedir? Allah razı Sabır, tevekkül bundan cüzü müdür, tanımını mıdır? Hangisidir? E, tanımını yap. Cüzüyle senin ne alaka var? Ne işi var? Cüzlerinden iki tanesini zikredersen karşıdaki senin tak tıplana yapışır. Orada kalırsın ya bütün hepsini anlat ya da hiç girme çünkü bizi cennete sokan nedir? salih ameldir salih amelin şartı nedir? Allah'ın rızasıdır neden nasıl sorusu sorulur. Neden yapıyorsun bu ameli? Allah Bitti nasıl yapıyorsun? Peygamber Bitti. Gibi. Bitti. İki şartı var İhlas ve sünneti uygunlu. İbni Mesud ne diyor bunu açıklarken Allah kendisinden razı olsun Söz diyor geçersizdir, amel olmadıkça. Söz ve amel de geçersizdir, doğru bir niyet olmadıkça. Söz, amel doğru niyette geçersizdir, sünnete uygun olmadıkça diyor. Çok güzel anlam. Söz diyor geçersizdir, amel olmadıkça. Söz ve amel de geçersizdir, doğru bir niyet olmadıkça. Söz, amel doğru niyette geçersizdir, sünnete uyum diyor. İmam Ali'ül Kâri Mişkat'ta ilim bahsinden hak bunları. Onun için bizim takınacağımız tavır hep bunlar. Allah hepimizden razı olsun. Cennet güzel, cennet nimetleri güzel, hepsinin babları güzel. Bunların hepsini teker teker değil, bab bab işlenmesi lazım. E tabi ki biz birbirimizi hani bir yerden bir e, ne derler? Araba kiralanıp getirmiyoruz ki. Alim kiralanmaz ki hepimiz çalışan insanlarız. Bizi bir araya getiren Allah ne kadar hamd etsek azdır. Düşünün dünyayı da verseniz diyor iki kişinin kalbini ısındıramazsınız ama Allah isterse olur diyor. Ama aramızdaki her türlü hal ve harekete dikkat etmek zorundayız. Çünkü iblis bir şey aldı mı yeter diyor. Ne? Ne? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun hocam. ben Abdulhalim abi eleştirme babında demedim bunları. Evet, hocam demesin? Yani şey, şey. Ben, hocam, kaçırdı, rahat olsun ya. Standalle aslında dedim hocam var ya çekti ondan oldu. Biraz. Bir tane gelmiştiniz ya hocayla değil, Ebubseyit hocayla. Evet, Ebubseyit hocayla. Ebubseyit hocayla o Sin Hoca görüştüklerinde Dedi, bir hani, bir e bu şey Ceylan, ikisi kapışmadılar aslında. Evet. Herkes kendi telinde gitti. Şimdi dedi, kim bir şey söylüyorsa, bir şey iddia ediyorsa delilini getirmek zorunda. Yani bir konu hakkında bir şey söylüyorsan... Zaten kim... derslerde bizim işlediğimiz de bu. Ee, Yahudiler ne yapıyorlar? Sizin diyor, ölülerinizin hepsi cehennemde diyor. Niye? Çünkü kendileri daha önce iman etmiş, Allah Azze ve Celle de onlara yeryüzünün hakimiyetini vermiş. Bizler cennetliyiz. Sahabelerin çoğuna bakıyorsun. Çoğu putperestti, müşrikti. Ve Yahudi ve Hristiyanlar oradakilere ne diyorlardı? İçimizden bir peygamber gelecek. O zaman biz size ne yapacağız? Soracağız diyorlardı. Ee, Allah Subhanahu ve Teala İsrail oğullarından de, Araplardan peygamber getirince bu sefer ne yaptı? Nankörlük yaptılar. İnkara gittiler. Yine biz Allah'ı çok seviyoruz. Ama İsa Resulullah, öbürü Musa Resulullah diyor. Allah ne diyor Azze ve Celle? Doğru söylüyorsanız ölümü temennedin. Doğru söylüyorsanız delillerinizi getirin. Onun için bize düşen dinde delille evet. hareket et. Şimdi bir konunun varoluşunu ispatlamak için delil yeter. Yani inkarını gerektirmek için bir delil gerekir mi? Şimdi mesela kusura bakmayın hocam bayanların namaza işte cemaatle namaza gitmeleri aslında bir iki tane hadis ben orayı mesela. geçtim kadınları men diyorsa bitti bir iki hadiste bu konuya yaklaştınız yani önü açık dediniz bu yol açık fakat bunun mesela abimiz dedi ki yani bunu ispatlayacak delil getir bunun aksini ispatlayacak bir delil abin var. dedi ki ben girmiyorum abin dedi ki <gülüyor> <gülüyor> o zaman erkekler bile dedi camiye gitmiyor kadınlar bile gitmiyordu camiye gitmeye, cemaate gitmeye zorluyor. Onları camiye gitmeye men etmeyin dedi diyor. O zaman onlar bile kılmıyordu. Değil mi? O manada getirdin sen. Kadınlar cami etmesi falan gibi. kadınların değil örnekleri de karıştırıyorlar. Yani, yani e, kadınların gitmesine bir farziyet varsa diril e, olması lazım. Farziyet varsa oradan yani men etmekten farziyet mı çıkıyor? Men etmeyin demek ki gitmiyorlar. Demek ki bir kısmı gidiyor, bir kısmı geliyor. Söylediğiniz kısmı için. Şimdi ikimiz de aynı şeyleri konuşuyoruz da burada. Eğer olsa idi, o zaman zaten ne ney? Ben cemaatle namaz kılmanın farz olduğunu zaten inanmıyorum. Doğru mu? Bak ben erkeklerin olsun, bak, yok, şunu diyorum bak, yok, aynı şeyi konuşuyoruz. Ben erkeklerin olsun, kadınların olsun, cemaatle namazı kılmaların farziyetine zaten inanmıyorum. Tamam işte o zaman son Burada menetmayın derken, i̇şte, burada kanka, gelen emirleri kanka. uygulamak zorundayız. Düşün. Menet şimdi hocam şunu da anlayalım. Şimdi menetmayın kelimesi e, menedelim anlamında demiyor bence. Ben söylüyorum ki menetmayın demek ki demek ki gitmesine mani olan bir şeyler var. Demek ki hadi demek ki daha önce hepsi gelmiyorlar. Anlamına geliyor? Bir kısmı gelmek istiyor. Ve bu ne diyor? Men, men etmeye çalışıyor. Çünkü e, kendince gelmemesi daha uygun, daha uygun düşünüyor ve e, orada mene, e, men ediliyor. Yok ki, hayır, kırbaç başta yani. Ama onu şöyle anlayabilirsin. Bütün bunlar evet. canına Heh. gidiyordu. Kıskanç olan merkezler men etmeye başladılar. İşte evet. İzmir'de beni fespit ettim bu işte. Ya, <dolayı> Bizmi o şekilde anlaşılmaz neden Çünkü, işte. Ha sen böyle bir, da, bir yorum yapıyorsun. Bekle dinle işte. Ama Öyle mi? döneminde orada bakın. Bu Emir oğlu yani. Peki. Bir, Bayram batlarını değil, okudun değil. mu? Bayram bir batlarını okudun mu? Yaşamış, hayızlı bir ve kadının ve dahi Allahu İster. ...ve oradaki uygulamayı Yok. bilen bir şahit. Dolayısıyla... Ben fazla gitmiyorum. Üzerine çalışıyor? Ben etmeye çalışıyor. Zaman. Yani bilseydi... faz olduğunu bilseydi... ...böyle bir şey bilmezdi <gülüyor> manet, mi zaten? Ya, şey. Neyse. Oraya da ben, ben farz, girmem. Ben yani, farz, yani... ...şimdi şöyle erkekler cemaat yapması farz mıdır? Yani, değil. Farz değil. Farz değil sevabın artıyor var ama yok. Alimler Keşkut burada ben karışmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben karışmıyorum. Şimdi bayram gittiğimizde sen var mıydın müftüde? Şimdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kadınları diyor, hayızda dahi olsa bayram namazına çıkmadan men etmeyin diyor, mu? mi? öğreteyim o zaman ha. bilmiyorum da öğreteyim hayırlı bile olsa diyor ne yapın cemaate gelmesini emredin evlerde bırakmayın hatta diyor çift elbisesi olan varsa elbisesi yok da işte ben fark etmez namaz tabi bayram namazı için bu ve hayızlı olanlar diyor safların en arkasında dursun rükun tekbirlerinde hani Boş tekbir almıyor ya. Onlar da işlerinden tekbir getirsinler. Ama namaz arkada dursun diyor. Hayızlı dahi olsa cemaata çıkma emrediliyor mu? Yani, hangi namaz için? Bayram. Bayram namaz. Için. Namaz. Olmayan namaz, için. namaz. Farz olmayan da böyleyse bir farzla bir ne olur? <gülüyor> La ilahe illallah. <gülüyor> ben sıkıştırmak bir için bir demiyorum. Beklendiriyorsun bir, bir, bir tane, hocam. Burada öğrendiğinizi örnek, yaparken e, özellikle ne getiriyorsunuz bayram namazı için yapılmış bir şey. Yoo yo, illa onu değil. Hay hay. Illa onu bir, değil. Söyle. Bir tane aklıma geldi, hay, geldi yani. Ama burada bir bayram namazı kendisi geçiyor mu geçmiyor? Geçiyordu, Bayram namazı. Geçmemiş olsaydı tamam. Hemen nerede de kütür namazları için olabilirdi bu anlamına gelir. Burada bu bu bir benziyet. Bu sadece ve sadece bayram namazına hasırdır. Onu hasırdır demek anlamına gelir. Doğru mu? Şimdi orada normalde bu ayran bütün erkekler mescide iştirak ettiği için kadınlara yer kalmayacak. Müftümüz burada. <gülüyor> Müftümüz burada. Haklılar. <gülüyor> Allah hayirinize atarım. Bu uslubunuzu bırakın. Sırf bak bu dersi onu yapmadığım için konuşturarak ders yapmaya çalışıyorum. Şunu bırakmazsanız ilim elde edemezsiniz. Yani hepimiz için geçendi. Herkes için geçerli bu. Hayır şu an usulen katıldığımız bütün şeylerden. Mi? Yok. Buraya yok. gelmeniz çok güzel. Bir araya gelmeniz de çok güzel. Hayır, Allah hayrımıza etirsin. Sohbete evet. katılma değil bu. Sohbeti sabotaj etmedir bu. Vallahi o da anlıyorsa bravo. Ee, yok öyle deme. Ee, hocam, güzel bir tespit öyle yapabilirsiniz, öyle yapabilirsiniz öyle ama öyle şurada öyle hatalısınız öyle de. Sabotaj diyorsun. Tabii. İbni Ömer babasına babası ne diyor Ömer'e? Babacığım diyor o kadar bir Ebu Bekir'in Ömer'in yani senin olduğun bir ortamda bunu söylemekten hayal ettim diyor. Yavrum keşke söyleseydim. Diyor. Keşke orada söyleseydim. Diyor. Bu benim için yeterli. Bu benim için yeterli. Şimdi İzzettin anlatılan bir şeyden anlamadı bir yer olabilir mi? Olabilir mi? İki sohbet dilini tutsun, üçüncüde bak tutmayı öğrenir. Kusur ben İki sohbet tutsun, üçüncüde tutmayı öğrenir. Bu Şimdi bakın hocam bakın burada yanlış yapıyoruz. biliyor musunuz? konuşalım. Şimdi bak benim şurada demek istediğim şu. Tır. Şimdi burada bir arkadaş kendine hep arkadaşıma bunu söylerdi. Adıl Haym kalkar, ders anlatır. Dedi ki kesmeyin. Gitsin. Sonra soracaklarını sorarsın. Eklemek ben istediğim var, varsa da eklensin. Bunu her zaman biz arkadaşlık bilirler. Tabii. Bunu söyleyelim. Burada arkadaşımda bir şey yok. Ama ondan sonra kendisi de vakıf değil, başkası da vakıf Dolayısıyla Dolayısıyla vakıfsızlıktan dolayı Birisi bir şey söyler, öbürü e, bildiğini tekrar söyler. Kadınların yani cemaate söyler. gitmesi farz değil. Nerede bu? Ondur. O zannı dedi. Ama şu anda beni kesiyorsunuz. Tamam, özür dilerim. El <gülüyor> <şıkıyorsunuz>. kesme. <gülüyor> <Tamam>. kesme. Tamam. Dolayısıyla burada bir sabıtas meselesi. Sabotaj demedim. Ben tam ben müşrik yani. Dolayısıyla burada sohbetler bu düzeyde. Buradaki düzey budur. Allah Allah biraz olsa var mı Muduraya gelmişler. Yani Beni demek istediğimi daha güzeli olsun. bu hale gelmeniz çok güzel. Şimdi mevcuta mı yeşinmek istiyorsun bu grubu mu korumak an, istiyorsun? Bu şekilde olması gayet doğal bu grup için. Şöyle düşün. Ama, i̇sminiz neydi? Daha iyi, daha iyi bir yöntem söylerseniz. Hah, onu söyleyeceğim. Şimdi Bunda bir şey yapılıyor. Şimdi istiyorsunuz ya, ama çok da. Yok, da, yok. Da, <gülüyor> hele sarı müzak nedir ben sekiz saat geldim hı hı. şimdi gel Ankara'ya evet. tek birden selama kadar namazı çok rahat anlatabilir misin hı hı. mesela gel bir cemaate mesela delikanlı demin ne dedi sen neye göre namaz kılıyorsun hı hı. bunun kolundan tutarak gel yavrum ben sana hı hı. gel yiyelim o çocuğa ben şimdi tek birden selama kadar anlatırım buna cesaret edebiliyor musun Herkesin şu sohbette çok rahatlıkla kendi ayağının üzerinde durup da başkalarının yanında çok rahat böyle rahatlıkla dinin bütün temellerini anlatabilme seviyesine gelmesi güzel bir şey değil mi? Evet. Bunlar den elde edilir. İlla sorma, illa bir şeyleri gündeme getirerek din öğrenilmez. Bu ancak tartışma, cedel veya o an insanların, uyuyan insanların uyanarak havalanda bir şey kalmasına sebep olur diyor. Yoksa konuşma, doğruyu gündeme getirme yasak olan bir şey değil. Ama yalnız karıştırmeyin. yan yana getiriyorsunuz. Bunlar ayrı kelimeler. Cezal ayrı bir olay, tartışma olur, cezal olmaz. Cezal nerede başlar? Mehmet <gülüyor> İlmin bittiği her şey cedeldir. İster bu güler yüzden olsun, ister sert yüzden olsun, hiç fark etmez. İlmin bittiği her nokta, herkes kend... ben böyle düşünüyorum. Sen böyle. O sen zannlı görüşün. Buradaki öyle dede ne olur? Sen ya ne dersin? Ben böyle biliyorum dersin. Bu ya alma bak, hoca anlatıyor anlatıyor dinlemiyordur. O ne de. Ya aklından gidip duruyor evler. Bundan çıkarmıştır. Bu cededdir işte. Tamam, tartışma. tartışma. Mesela Ömer bin Abdülaziz'e birisi geliyor diyor ki, gel diyor Ebu Said diyor, seninle din konusunda tartışalım diyor. Ben dinimi biliyorum diyor. Sen bilmesin gitti aradı. Ben dinimi tartışmaya şımmandır. La ilahe illallah. Böyle... Ha, bir tane, bir tane. Hakemlik ya. yaptım. Kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani işe gitmek <gülüyor> isteyen arkadaşlar var, sukalan arkadaşlar var, aklını, fikri eve gitme derdinde olan arkadaşlar var. Bunu rahatlatan mı, ondan sonra? Benim yani. deminki söylemek istediğim nokta sizi bir eleştiri bağından değil. Sadece benim kendi tespitlerim. Şu Azadı yatsaydınız yani. ya, gitmek isteyen arkadaşlarını. Tır, onu değil tabii. Biz tartışma ileride, o şekilde, ondan dolayı bunlar tutuyorsunuz, ondan dolayı. Şimdi, yani sizce de? Muhammed, cidden. ben çok e, fitne gördüm. Şimdi, ben çok fitne şimdi, gördüm. Şimdi şöyle. Ve bu fitneyi hep işte Müslümanların o. içinde gördüm. Korkumdan dolayı bir uyarı mı o? Şimdi şöyle, eğer tartışma ya. Türk şişesi, yani Arap çesidi ya. ise tamam, bunları yan yana seviye eğer bu şekilde alıyorsanız kabul ederim. Benim demek istediğim şu, şayet bazı, çünkü siz e, neticede e, Arapça alemlerinden bir örnek getiriyorsunuz diyorsunuz ki buna karşı geliyor. Acaba orada söylenen kelime cedel midir tartışamazsınız mı? tartışma. Türkçesi yani Arapçası cedel ise yan yana getirildiğinde doğrudur, kabul ediyoruz. E, ve bunun adı diğer adı yani bir bir konuyu anlayabilmeniz için muzaffer kelimesi ise. Tamam o zaman tartışma. Zaten ayet tasar bunlar defederiz. olur. Oralarda sözüm yok. Dolayısıyla itiraz etmene gerek yok yani. Herhalde kelime de çatışıyor. ben şöyle biliyorum tartışma. Yani müzakere olarak algılıyor. İlmin bittiği her nokta, ilmin bittiği her noktanın adı ne? Cehennem, cehennem. Cehennem. Fıstık neyi doğurur bu? Böylece de. Ben böyle düşünüyorum. Sen böyle düşünüyorsun şöyle Tarışmayı da getirir mi kararını? Şimdi, e, şimdi burada işte ben bu suçu anlamıyorum. Neden böyle söylüyor? İşte. Ana dili Arapça. Ar Ar Ar Tartış. Ya evet. benimki de ana dilim Türkçe. Tamam. Ha. Ben tartışmayı tartışmayacaksın biliyor O da cederi tartışma bilmiyor. Sen ona işte evet, Türkçe öğretir. Eşitse nasıl yok. Bırakmadın hakemliği kabul etseydim. Ben hemen ağabeyim, sen Türk semizim. Ben şimdi ikisini de ödülüyorum. Şimdi konuştuğumuz şeyde cevap vermesine gerekecek hiçbir şey yok. Şimdi demek istediğim nokta şu. Anlatmak istediğim de şu. Bir arkadaş sohbetini işlediğinde bu sohbet bir hazım edilse, bir düşünülse ne anladık? Kendi aramızda müzakere etsek bunda sıkıntı doğar mı? Çıkmaz hiç çıkmaz. Ama hiç gereksiz birkaç soruyla herkes birbirine düşer de hem konuyu hazırlayana değer vermeme hem de konunun güme gitmesi veyahut eve gittiğinizde hanımınız dese ki ya, ne anladın? Şu konu başlıklarını bana anlat dediğinde ya acaba planını yapsam mı yapmasam niyetini yapsam kafanda kalır mı en son tartışma Bunlar asla <gülüyor> unutmazsın. <gülüyor> demek istedin biraz sukut, ilmi müzakere bu size çok şey kazandırdı. Bunu demek istiyorum ben. Yoksa ben size eleştiri ta oradan buraya geliyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz demek demektin ama ben 90'dan beri bu yoldayım ve çok fitne gördüm. O kadar çok fitne de yaşadım ki hem de hep bu nurlu yolda. Ve Bakara 213. ayete bakarsanız orada ne diyor? Ümmet tek bir ümmetti. Sırf ilim ehli. İlim ehlinden kasıt en aşağıdan en yukarıya kadar gider. Sırf birbirlerine hasetten, çekememezden birbirlerine düştüler. Ve herkes birbirine ne yaptı? Fırkalaştı diyor. Allah uyarıyor mu bunu? Uyarıyor. Allah da diyor bir peygamber gönderdi peygamberle birlikte bir de kitap diyor. Ne için? Aralarında ihtilaf ettiği meseleleri hal çaresi için. Sadece mümin olan uyar diyor. Onun için ben bunları yaşadım. Ben ta ilerisini düşünerek bu sözü söylüyorum. Aramızda anlaşamadığımız bir şey yok. Özür dilerim kırdıysam. Ben uyar olayım. kıracak şey söylemem. Ama dinde tehlike gördüğüm bir şey varsa bunu uyarmak zorundayım. Ben bunu anlatmak zorundayım. Herkes dinde haddini bilmeli. Ha. Bu elmadan kim anlar izzetdin? İzzetdin bunda konuşma hakkına sahiptir. Ben dinleme zorundayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yerden geçerken bakıyor insanlar hurma ağacını ne yapıyor? Aşılıyorlar. Ben sizin bunu yapmanızı hoş görmüyorum diyor. Birisi gidiyor peygamber bunu haram kıldı diyor. Aşılamayı bırakıyorlar. Ertesi sene o bölgenin insanı zekafe geliyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizler diyor hurmanın en iyisini zekat getiren değil misiniz? Ne oldu ki diyor bu sene mahzulunuz olmadı mı? Ey Allah'ın Resulü senin münadın bize geldi ve biz aşı yaparken Allah Resulü bunu haram kıldı. Dedi biz de bıraktık diyor. Öyle mi diyor? Siz dünyalık işleri benden daha iyi bilirsiniz. Ben size dininiz konusunda bir şey emredersem bunu yapalım. Ama dünyalık konuları siz benden daha iyi bilirsiniz diyor. Çünkü dinde istişare olmaz. Dünya işinde istişare olur. Ama bizler bunu yer değiştirdik mi, bu ileride iyiye sebep olmaz. Ben anlatmak istedim sadece bu. Bir de konu işlenirken, konuyu ne kadar uzun tutarsan tut, bu insana hayır getirmez. Ana başlıklarını hatırlat o insana çok daha farklı fayda kazandırır. Neden fayda, fayda kazandırır? Herkesi alim etmeyebilirsin. Ama herkes dinin ana meselelerini bilmek zorunda. Dostunu dost, düşmanını düşman bilmek zorunda. Ama o ayetleri bilmeyebilir. Ezberinde tutmayabilir. Bizler birbirimizi eğitirken yani bunlara dikkat eden insanlar olmalıyız. Anlatmak istediğim bu. Ne? Anlaştıysak e, Lafımızı kestim de. E, farz namazlarının cemaatle kılınmayacağına dair bir şeyler söyledim. Kılınmayacağına ya. değil. Ben cemaatle namaz kılmanın farz olduğuna inanmıyorum inanmıyorumdum. Eğer farz olacağına inanacak olsam tek ferden kıldığın her namazda bir yerde ayağın kaymak zorunda kalır. Dinin emridir. Emrettiği yapmamızı istediği meselelerdendir. Allah hepimize yapmayı nasip etsin. Amin. Hatta Müslüm'de gelen ifade de bizler diyor hasta olduğumuzda dahi iki kişinin omuzlarında diyor ayaklarımız yerde sürünerek mescide gelirdik sırf bize münaf münafık demesinler diye diyor. Onun için dikkat etmek gerekir. Cemaatle olma hep beraber olma, namazı cemaatle kılmaya dikkat etme dinin emrettiği hallerde. Hatta o kadar tehlikeli rivayetler var ki caydırıcı hükümde. Mesela kim bir ezanı işitir de gidip de mescitte namazını kılmazsa diye onun namazı mahbul değildir gibi gelen ifadeler var. Bunları da ele alıp birçok rivayet daha var. İşte birini yerime tayin edeyim. Şu mescide gelmeyenlerin gideyim. Evlerini başına yıkayım. Tipindeki hadisler. Bunları gündeme getirerek bazıları cemaattan namaz kılmak fazdır evet. derler. Yani bunu demek zor. Ama Allah'ın emri Resulullah'ın sünnetinde cemaattan namaz kılmaya gayret etmeli. Bunu demek Teşrik var burada. Ama faz diyemeyiz diyorsunuz. Ben diyemem buna. Allah'ın demediği bir şey ben diyemem. Dediğin zaman bunun zıttı olarak işlemediğinde de gelecek birçok bela müssübeti de kendini hazırlamak zorundasın. O ben şöyle bir şeyi Allah'ın koymadığı bir şeyi koymaman gerekiyor. Bir... Ama yapman gerekiyor. Evet. Şimdi e, bizim tevhide gördüğümü yanlış hatırlamıyorsam. Mesela büyük günahın tarihi yapılırken büyük diyor, diyor hatunda diyor, ceza, tehdit, lanet gelmiş olan şeylerde büyük günahlardan diyor. Şimdi bu cemaatle namaz evet, her ne kadar da bunun ismini farz diyemesekse bunun hakkında tehditler var. Evet. Ee, ha, bu nereye giriyor diyorum. Yani. Yani bu büyük günahlardan mı? Büyük günahlardan mı? Ben bilmiyorum. <gülüyor> Namazın terki İslam'dan çıkaran küfürdür ama cemaatle namaz kılmama Büyük günahlardan diye ben bunu diyemem. Hatta günah safından bile diyemem. Ben bunu diyemem. Ben bunu diyemem. Ama cemaatle namaz kılma, mescide devam etme, senin müminliğinin hatta şahitliğinin bile kabul edilmesine hatta münafıklık hasletlerinden bile sıyrılmana sebep olur. Kimin diyor kırk sabah diyor e, cemaate geldiğini görürseniz onda münafıklıktan eser kalmaz diyor. Bunlar var. Ondan bile kurtulmana sebep. Ama cemaate gitmeme senin birçok hayırdan mahrum olmana sebep olabilir diyebilirsin. Ama ben günah işliyor. Hatta hatta büyük günah işliyor. Bunu diyemem. Ama üç cumayı terk eden için bak diyeceğim bir şeyler var. Çünkü naslan sabit. Namazı terk ettiğinde Harun'la Haman'la haşrolunacağım. Bak bunda var. Kim namazı kılmazsa İslam'dan Nasibi yoktur diyor. Ömer tam hançer vurulduğunda beni kim bıçakladı diyor. İşte falanın mecusi kölesi Eyvallah. kim namazı kılmıyor son İslam'dan nasibi yoktur diyor. Bak onun sözüdür. Hadis değildir. Ömer'in sözüdür. Ha bunlar var ama namaz cemaatle kılmıyor. Bu günah sahibidir büyük ben bunu diyemem. Ama nasıl olarak varsa. Bunu derim. Biz kitap sünnetle amel eden insanlarız. Akli olarak ha bak böyle rivayetler geliyor. Bu olmazsa şu olur. Bunu deme hakkına sahip değiliz. Bunu demeyemeyiz. Allah razı olsun senden. Tam özme. Ben bazenleri hadisden bir yerde biraz tıkanıp kalıyorum böyle. Şimdi tam kitapla sünnetle amel eden başka bir şey de kabul etmiyoruz. Çünkü gerçekten naslar buna müsait. Bir usul usulü usul denen bir şey var. Yani bu kitapla, sünnetle amel etmenin bir usulü var. yani. Bunun bir yolu olması var. Sahabenin teminatı işte. Şimdi eyvallah. Bu sahabenin teminatı olsun. Yani bunların hepsinin böyle birileri tarafından, en azından otoriter birileri tarafından, dilimiz böyle, bunların böyle bir usulünün böyle yolunun çizilmiş olması gerekiyor. Tamamlandı. Yani yoldaki böyle levhalar. Kemal'e erdi zaten. Yoldaki levhalar da belli. Düşün mesela bir namaz kılarken... Peygamber Aleyhisselam'ın ayakkabısını çıkarması. Ashab ne yapıyor? Hepsi, o, hepsi birden çıkarıyor. Namazdan sonra Allah hırsınızı arttırsın. Neden böyle bir şey yaptınız diye soruyor mu? Ne diyor? Neseyde gelen ifadede. Ne diyor? Cibril diyor geldi ayağımın altında necaset olduğunu söyledi. Ben bunun için çıkardım. Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler buna muhalefet edin diyor. Ve ayakkabı ve mesle namaz kılmaya ne yapıyor? Teşvik, Teşvik ediyor. Ama Allah onların hırsını artırsın. Sahabeler ne yapıyor? Bir an olsun emrin geri kalmasını istemiyorlar. Mesela Ebu Bekir'in, Allah kendisinden razı olsun, mescide geldiğinde Peygamber Aleyhisselam'ı rüküdeyken yakalayıp da hemen rüküye giderek yürüyerek safa geliyor mu? Evet geliyor. Ne diyor? Bir daha bunu yapma diyor. Allah hırsını artırsın, aç Bukhari'ye, bir daha bunu yapma diyor. Şimdi tutup da, bak Ebu Bekir, de namaza yetişti. Peygamber Aleyhisselam da onu o rekat iade ettirmedi. Demek ki Rükü'ye yetişme, evet. cemaate yetişme deniyor. Orayı, bir daha yapma diyor. Niye bunu görmüyor? Fatiha okumayanın namazı var mı? Bitmiştir, asıl olan budur. Ebu e Allah hırsını artırsın, bir daha bunu yapma diyor. Bu ölçüdür işte. Bunu yakalaman gerekiyor. Biz kitap, sünnet ve sahabenin yaşamı, yani fehmüs selef değil, menhecüs selef. Sahabenin kendi görüşü olabilir mi? Söyleyebilir. Mesela Allah kendisinden razı olsun. Ebu Hureyre abdest alırken, bütün hadis kitaplarına evet. bakın, ta omuduna kadar abdest aldığı var. Tabinden birisi seyrettiğini görünce ne diyor? Senin diyor beni izlediğini gördü, yani izlediğini görmüş olsaydım şuraya kadar alırdım. Çünkü peygamberden biz böyle karar Sen niye öyle yapıyorsun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben orada sizi izlerinizden, abdest sizlerinizden tanıyacağım da ben böyle yaptım diyor. Hangisini almamız gerekiyor? Fehmini mi menhecim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak ölçü bu. Ayşe annemiz ne diyor? Ben müminlerin annesiyim diyor. Nereye gidersen ben muhkimim, sefer olmam. Kimi bağlar bu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zulh-i öteye dönünceye kadar sefer ediyor mu Müslüm'deki rivayette? Evet. Bitmiştir. Beni Ayşe annemiz değil, Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ha burada da mesela bazı ölçüler vardır. Peygamber Aleyhisselam'ın sözüyle fiili çakışırsa hangisine muhatapsın? Sözüne muhatapsın. muhatapsın. Niye? Çünkü fiili kendisine has olabilir. Aynen visal orucunda olduğu Doğru. gibi. Şimdi o ayrı. O farklı mesele. Visal orucu nedir? Üç gün arka arkaya iftarsız oruç. Ebu Kureyre ne yapıyor? O da tutmaya çalışıyor. Sen bunu tutma. Çünkü ben sizin görmediğiniz yerden yedirilir İçilirim diyor. Yine mesela ikindiden önce ona iki rekat namaz, dört rekat namaz mıydı? Evet. Gece namazı kendisine faz mıydı? Bize dilersek. Ona has olan şeyler var ama biz sözüne muhatabız. İkindiden, önce kısmını i̇kindiden sonra da kıldığı namaz var. Hatta kendisine soruyorlar, o kendisine has. Bize değil. Neyse karıştırmak istedim. Bir şey Onu geç, peygambere has ama <Gülüyor> böyle. Neyse burayı geçtim. O dilimden kaçtı. Hemen yakalıyorlar ya. Tabi hadis-i şerifte öğlenin akabindeki öğlenin evelindeki 2 4'ü iki <gülüyor> arkasındaki 2 4. Yatsının arkasındaki iki dört kılma şeyi var. Hadis-i dört kılanı Allah cennette bir köşk nasip etsin diyor. Sahih. Kılmaz. Devamlı olmak şartı yok hocam. Sen ne kadar yaparsan Allah sana hayır vermekten o sanmaz. Sen yürüyerek git, o sana koşarak. Yani biz o şekilde çevirirsek, devam etsek o şekilde olmaz mı? Tabi. Sahih olarak geldikten sonra şimdi İmam Ebu Davut'un Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resulü'nden diyor, 500 bin hadis diyor, yazdım ve bunu sünenimde 5376 tane naklettim. Bunlardan 4 tanesi dini anlamam için yetti. Bunlar İslam'ın temel taşı diyor. Kim şu bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuttur diyor. Bu nedir? Demek ki emredilen tavsiye edilen bir şey. Yaptığın müddetçe sana hayır. Ha, amellerinde en güzeli nedir? Az bile olsa devamlı, devamlı. devamlı olandır. Ha terk etsen ne olur? Ondan mahrum olursun. Mesela ey amcacım diyor sana bir sadaka vereyim mi? Sen diyor şöyle şöyle bir namaz kıl. Tesbih namazını anlatıyor. Bunu diyor gücün yetiyorsa her gün yap. Veya haftada bir veya ayda veya yılda veya tür ömründe bir sefer. Bir. Ne kadar sevabı var. Onun gibi. Yapabilir, her gün yapsın. O kadar şu namaz da... dersi yaptık yani. Gazza bile anlar olsun. Hiç böyle duymadım şu <gülüyor> <gülüyor> evet. da. Hacma şanı. Yani bizim ne denk geldiğimiz? Hazreti geldiğinde. Allah Hazreti Ayşe rivayet da. Hanımını sonra namazını kılıyor. Evet. Ebu Dawud'un neseinin 176 oğlu rivayetinde. Ayşe annemiz diyor ki peygamber diyor namaza çıktığında eşlerinden birini öper çıkardı diyor. Yeni diyor ki bu sen miydin diyor gülüyor. Yani kadına dokanma, kadını öpme abdesti bozmaz. Şimdi Eğer anlatma. Şunu alabilir miyiz yani biz de mesela peygamber sallayarak mesela hak mıydı o hareket yoksa biz değil, onu değil. Kadına dokanma öpme, okşama abdest bozucu bir hal değil. Bunu alabilirsin. <gülüyor> bir yani Allah olarak 4 rekat gecse. olduğu şey var mı? Üstü say. Yani selam vermeden 4 rekat ve duasın. olarak onlar yani sadece 4 rekatta bir selam mı? Evet, evet Şimdi Allah hepimize mağfiret etsin. Mesela İbn Ömer'den gelen bir rivayette nafile ibadetler 2 diyor de bir selam verilir diyor. Ayşe annemizden gelen mesela teravi ile alakalı rivayetlere baktığımızda dört kılardı güzelliğini sorma diyor. 4 Dört kılardı güzelliğini sorma sonunu üç yapardı. Ve on bir rekattan fazla kılmazdı diyor. Evet. Bu var. Yine mesela Müslüm'de, Ebu Davud'da Seyde bulursun kitab-ı vitirde. Aleyhisselatü ve Selam diyor vitri tek selamda üç olarak kıldığında akşama benzetmez, ikinci de oturmaz, üçüncüde oturul diyor. Veyahut 5 kıldığında, tek selamda kıldığında diyor, yani beşte kılıyor, sonuna kadar oturmaz, son vekatta tahiyyata oturur, sonunda selam mevete diyor. kıldığında diyor, tek selamda, yedinciye kadar tahiyyatta oturmaz. Yine Ayşe annemizden gelen rivayette, 9 kıldığında diyor, 8'e kadar oturmaz. 8'de ve 9'da oturup selam verilir. Bu türlü rivayetler geliyor. Sadece de bir selam 17. değil. 11'de? Sünnetler. Hayır, namaz şey haricinde. Evet. Rahat evet. namazları, sünnetleri. Tabii, öğleyi kıldığında, Ayşe annemizden gelen rivayette, öğlenin evvelinde diyor, 4 kılar. kılar. Farzın sonunda da iki kılavir diyor. i̇bn Ömer'den gelen de iki. İkisi de sahihtir. O dördü iki kılavir diyorlar mı? Tek selamlar. Tek selamlar. Tek selamlar. Tek selamlar. Yani i̇ki selamlar. kılıp da selam verdiği de var. Dört Hı, kılıp selam Bunlara tenevvat denir. Birbirine tezat denir. İkisinde yani seçebilirsin. Yani. Tabii. İşte. Bunda bir, birbirine tezat bir şey yok. Evet. Mesela iftidah tekbirinin duasındaki çeşitlilik olduğu gibi. Aynen tahiyet dualarındaki çeşitlilik olduğu gibi. Bunlardan hangisini seçersen seç. Da bir şey yok. Bazen takılan arkadaşlar İbn Ömer'in Allah kendisine rahmet etsin, Ali Selam Teyzeli selam nafile ibadetleri hep iki iki kılardı. Yine sadece buna takılıyor. Ha bu İbn Ömer'in nakletti rivayettedir, sahihtir. Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem 4'te kılmıştır. Aynen mesela Cuma'nın arkasında kılınan sünnet de olduğu gibi iki de kıldığı vardır, 4 kıldığı da vardır. İkisi de var. Dört, kılıyorsa iki. Kılıyorsa. O da var. Müslüm'de, Tirmiz'de gelen rivayetlerde. Şimdi, hocam bugün teravih yedi dekat kılınır. İki dekat kılınır. sekiz dekat kılınır. İster iki, iki de, ister dört dörtte. Hiç fark etmez. İkisi de sahiptir. Çünkü nafile bir ibadettir. İster iki de, iki de selam. Ama sekizini birden selam verme. Ona bak bir şey diyemem. Hocam, telavih... Ama iki de bir selamla, dört de bir selamla teravih kılabiliriz. Dört de bir selamda ikinci kez oturup şey atak, oturacak mı? Tabi oturuyor. Teravihim ikişer ikişer kılınır canarda rivayet var mı diyor Muhammed Ali? Şimdi ya, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yapmış olduğu nafile ibadetlerde ölçü umumdur. Düşün mesela üç ya da dört kere diyor kıldırılı. Ve ümmetine farz olmasından korktu bir daha çıkmadı diyor. Bizim için ölçü budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki kıldığı da vardır nakli, dört kıldığı da vardır. Burada sen ikisini de seçebilirsin. Burada illa şudur kılınacak diye bir kayda getirmek zor. Hiç fark etmez. Yani. Allah Resulü zaten cemaatten kıldırmış 3 sefer. Evet, evet. Tabii. Buhari'deki rivayete bu, bu, bakarsan. Bu, bir evine evet. yapsam, yapsam, evet. i̇ki edin, işte, i̇ki Bunda bir sıkıntı yok. İster ferden kılarsınız, ister cemaatten, ister 2'ye 2, ister dört 4. Bu Buna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yatsının selamını verdikten sonra sabah namazının vaktine kadar kılmıştır. Ama en eftal vakit hangisidir diye şahsi olarak sorarsan gecenin üçte birindeki vakit Ve ilim ehlinin çoğu mesela teravih, haçta olsun şurada hep gecenin üçte birinden sonra kılar. En eftal saatte odur. Ama, yani ilk son, son, son. Son. Son. son. Ama yatsının selamını verdiğinde Sabah namazının vaktine kadar istediğin arada evet. kılabilirsin. Allah'a hamd edersin. Sana genişlik kolaylık sağlar. Başka? Hocam ben bir şey söylemek isterim. Allah razı olsun. Amin. Yani gerçekten. Hani dışarıdan gelen hocalarımız öyle değil. İzlere gelen hocalarımız. Yani bizim bilgimize, kültürümüze gerçekten katkıda bulunuyorlar. Bunu Allah razı olsun. Evet. Ifade etmek gerekirse böyle bir şeyi yaşıyoruz. Ve hepimiz yani bu ülkenin şartlarında İslam'ı öğrenmeye çalışıyoruz, Müslümanlığı yaşamaya çalışıyoruz. Ama klasik bir dosyonumuz var. Yani belli şeyleri almışız. Ama rivayet yoluyla gelmiş ama vesaire bir vs. Şey ama almışız. halk yoluyla almışız. Evet size. bir şekilde gelmiş ama Allah razı olsun. Yani Sayın Yarduz Hocam da siz de yani gerçekten Kazikaten Hocam da böyle e, İslam'ın öğrenilmesi gereken temel konularında yani ümmetin de çok kafa yormadığı düşünmediği konularda Gerçekten bizim içimizi aydınlatıyorsunuz. So, Allah razı olsun. Amin. Hakikaten, hani ben e, bu hayatım dini tahsili içerisinde geçiyor. Başka. Belki genel olarak bir usül öğreniyoruz ama böyle bizim hayatımızda bize aksesuar veya yaşamımızda çok önemli yer edecek şeyler öğrendim. Ben şahsım adına söylüyorum bunu. İnanıyorum ki buradaki arkadaşlar hepsi de dini hakkında böyle özgün, araştırılmış, şöyle bir yorulmuş, iloğlumuş, derdedilmiş konuları öğrenmiş oldular. yani. İnşallah. Bu bağlamda inşallah. Allah razı olsun. Amin. Yani, dua ediyor. İnşallah işe olduğunda da bunlara katkı edersin. Şimdi Şükürler olsun. Allah hepimize mağfiret etsin. Size gibi Bilgin... <gülüyor> Arkadaşlar, eee <gülüyor> gittiğimizde müfsühi getirmişler. <gülüyor> müftüyle, müftüyle bunlar daha önce kontak kurmuşlar sürekli şey yapıyorlar ne olduysa bir İzmir, İnegöl köfte böyle yaptılar koydular önümüze bir zengin birini getirmişler o işi bir bozdu onun gururuna dokandı bir şeyler söyledi bizim içimizde bazı arkadaşlar dilini tutmadı müftünün üzerine gittiler Şimdi ben alttan alınca beni de susmak lan. Suçladılar. Ee, bir çok mesele oldu. Ben adamın üzerine gitmedim aslında. Ee, tabii geldik. Ertesi Cuma hocanın hutbedeki sözlerini bize bana gönderdiler. Vahhabiler şöyle, Vahabiler de Halbuki ne vahhabi konuşuldu, ne sefsizlik konuşuldu, ne bir şey konuş. O zengin bir laf attı. Bu evliyalarla alakalı bir şey kasten. Müftü de düştü buna. Birisi de tuttu bu şirktir falan dedi. Şimdi bunun şirk olduğunu bilen sensin. Karşıdaki bunu anlamaktan dahi aciz olan birisi. Sen bunu ilim ehli olarak karşına alırla tartışmaya başlarsan ne olacak? Odunum da odunum. En son sabredemesin. Aha sana odun dersin. O da çıkar, orada sana odunu çakar. Aynen böyle oldu. Ne olur, kalır öyle. Bitti davet bitti. O adama girecek davet bitti. Bir tane cümlü tutan bir adam yüzüne. Bir tane. Yani ben. Ben oturdum yedim. Rasim <gülüyor> <gülüyor> Ben anladım. Rasim <gülüyor> Hoca <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun dedi, ama. E, ben şunu da hatırlatayım Tabii hakkınızı helal edin belki kıymetli zamanınızı alıyoruz ama ben buraya sırf gönlünüzü alayım kalbinizi kırmayın çünkü bir sözümü yerine getireyim diye geldim hakikaten bir ay iyi bir rahatsızlık geçirdim yani. daha yeni yeni toparlanıyor inşallah bir daha geldiğimde iki gün üç gün kalmaya gayretleyeceğim, bu kadar yormayacağım ama dinin temellerini öğrenirken sıralamalara çok dikkat edelim arkadaşlar yani düşünün neden Cibril geldiğinde o sıralamaları sordu. Allah Resulü söylediğinde Ali vesselam doğru söyledin dedi. Allah'a iman. Bunu ele aldığımızda Allah'a imanla alakalı ne geliyorsa sağlı sollu ana başlıklarını yakalayalım. Birini çağırdığınızda da bunu isteyin. Bilseniz dahi isteyin bunu. bize Allah'a imanı anlattı. Allah Azze ve Celle nasıl kendisine iman edileceğini bize bildirmiş sınırlarını çizmiş meleklere iman düşünün bir kız doğuyor adına melek koyuyorsunuz erkek doğuyor cibril koyuyorsunuz Mekke müşlüğü kızlar olunca ne diyordu Allah'ın kızları haşa melekler diyorlardı Allah'ın oğullarına ne diyorlardı Cin. yani bazı şeylere dikkat etmek gerekir Bunların kalıntıları öyle bir şekilde geliyor. Melekler saf temiz, bize göre kız, topluma göre. Cibril erkek mi? Peki imanda bizim erkek ve dişiliği var mı? Yer içer mi? Emr işleri yapar. Ama, ama bir şekilde bu bize bir sızmış. Yani iblis bizim ilmi bıraktığımız her yerde ne yapmış sızmış. Onun dışında mesela Yahudilerde. Cibril düşmanlığı var mı? Var. Peki Şialar da var mı? Var. Onlara karışı karışını uyacaksınız diyoruz. Hı. Cibril yolunu şaşırmış kime gitmiş? Ali'ye. Ali'ye gideceğine? gideceğine Muhammed'e gitmiş. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam kıssasında da var mı bu? Var. var. Onun için bunların tek tek ele alınıp anabaşlıklarda yakalanması bizim ayakta durmamıza sebep olur. Ondan sonra getirdiği kitap muhkemi, müteşabihi, nasihi, mensuhu, okunma şekli öğrenme, bir kıraatı, kıraatının talimi, içindeki muhtevası ve onun mantuku dediğimiz Türkçe'ye dökülen kelimeleri biz Allah Azze ve Celle'nin ona yüklediği mana ve bunda yetkili kim? Bu maddeleri ana başlıklarla işlediğimizde çok çok hayırlı olur. Zaten din böyle elde edilir. Aktarmada bir sıkıntı olur mu o zaman? Yok. Yok ile ilgili değil, kelime itibariyle muzekerdir. Dolayısıyla Jibrail kelimesi muzeker olduğu için erkek, erkeklere erkek konulabilir. Erkek yani şimdi burada ama bu en net muzeker de ya yani, Ben bir şey demedim. E, kelime itibariyle. Tamam. Ekleyebilirsiniz. Siz uyarı oluyoruz. İfrazımız şey yok. Sana takılır mı hocam? Nasıl? Melek ismini sana koyuyor mu? Koyuyor işte. Şimdi Müslümanlar olarak bizim mesela Cuma ismini koyuyor musun? Koyuyorlar. Mu? Salı koyun. Benim Herkes, <gülüyor> ismiyle haşr ya mahşer günü. Herkes ameliyle haşr olacak. Hayır. Mesela benim ismim Mahmut bütün Mahmutlar bir araya Senin Mahmut olman <gülüyor> <gülüyor> senin Mahmut olman kurtarmayacak. <gülüyor> şimdi Ebu Ebu Cehil'in Ebu Cehil'in asıl adı ne? Ömer değil ay, mi? Ay, ay, ay. Ha. Ömer İbn-i Hattab'ın adı da Ömer. Hangisi mümin? Ay, e, i̇sim seni kurtarmayacak. Hayır anlatamam. Şimdi Melaike'nin ismini mesela Cibril ilk isim olarak kimden alınmışsın? Şimdi de? bizler Müslüman İzmir, olarak dinimizin. De. Mesela adam Ramazan'da doğar. Adını ne koyar? Ramazan. E, Ramazan. E, e, Şaban'da da doğunca Şaban. Mellan Zilkadi önce diyor ki cibri koyarsa diyor cibri hesaba çekilmeyeceksin cibri de ne kurtulur diyor. Evet. Öyle diyor. Yani. <gülüyor> Orayı yakaladım da üstünde durmuyor. Şimdi biz dinimizin değer bulduğu isimleri koymayı severiz. Çocuğumuzu da onunla anmayı severiz. Allah hayırdan ayırmasın ama bazı şeylere dikkat etmek gerekir diyorum. Şimdi mesela melekler konusunda erkek ve dişilik yoktur derken şimdi Ce Cebrail'in, İsrafil'in Mika'il'in ismini koymada bir sıkıntı yok. Sıkıntı melekleri erkek ve dişi olarak kabul etmekte. Evet. Sıkıntı bu. Anlatmak istediğim evet. bu. Ben bir hakikat mıda bulunuyor Tabii. İlk ismi Allah Rabbı Cenabı'nın Hazreti Adem'e koyuyor. Evet. Adem ismine kadar bu kadesi değil mi? Yani bir insan isteremem bir erkek çocuğu olsun ismini Adem koyayım. Allah koymuş ismini ne güzel. Ne güzel koy. Bizim dem kayma. 19. yine <gülüyor> çocuğu oldu. Biz ona dedik, bak dedik hani, Adem ismi ne güzel, Adem koydu. İyi maşallah, ne güzel. Ben bizim arkadaşların hemen hemen çoğunun, çocukların ismi hep benim koydu. Geçen birisi diyor ki, abi diyor, e, falanın diyor çocuğu oldu diyor. Adı şu mu dedim, Allah Allah, bak ya, benden önce diyor, öğrenme diyor. E adam telefon ediyor, hocam çocuğum oldu, ne koyayım, muzeyfe koydum, bağırdım, muzeyfe mi? <gülüyor> bu horoz vakitsiz ötüyor ya nasıl Boynu vurulması lazım horozun mu bırak yaşasın ya. belki melek geçmişse şimdi mesela camide de bazen çalıyor birçok insan mesela bir bak şu müzikli böylecik benimki hiç olmazsa Rahmani hocam tamam hani. <gülüyor> <mi>? melek geçiyor ya <gülüyor> nasıl <gülüyor> Allah hayırdan ayırmasın <gülüyor> inşallah Da da en diyeyim, bir Açık, unutmuş, sedai, Şimdi bir gün bir camiye gittik Akşam namazı kılıyorduk Arkadan başladı Şey bu Sallı bir şey Hoca kıraatını bir okuyor ki aklın Aynı arkadaşın birisi Eşke de la Hocanın kıraatı aynen böyleydi ha Herkes yani gülenler bile oldu yani ben bile tebessüm ettim yani. Çünkü adam o cep telefonuna tavır aldı yani Sesiyle böyle. He. Selamı verir vermez kapıya yazıyoruz, duvara asıyorsun, hala açıyorsunuz, namazı ediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç ediyorsunuz. diye. Biz tak kaldı. Bir tanesi dedi de çiftseleyle namaz kılıyoruz dedi. <gülüyor> Çok oluyor ya, saz şeyi var ya bi başladı denedemlerim dedim ya. ya şimdi <gülüyor> bazı arkadaşlar da tutuyor Kur'an koyuyor evet. tam namaz giliyorum başlıyor acayip oluyor ya. peki hocam telefonu kapatması en güzeli Hayır, hayır namazdayken unutmuşsa Heh. namazdayken <gülüyor> kafada bilir, onda, onda bir sıkıntı yok İşte cemaatimiz bunu bilmiyor bilmez, bilmez. <gülüyor> <gülüyor> çaldırır <Namaz gülüyor> bozulmaz, mesela bakın Allah Resulü Aleyhisselatü <gülüyor> <gülüyor> Vesselam bir gün çok rahatsızlanıyor ve öksürük tutuyor ve hep balgam geliyor Enes diyor ki şu yenine diyor, mendil koydu diyor öksürük geldiğinde elini alır, tutulurdu tekrar buraya koyardı diyor. Mesela. Ondan sonra yine Ayşe annemizden gelen rivayette ben diyor bir yerden gelmiştim diyor. Kapıyı açmasını istedim diyor. Yürüyerek gidiyor. Kapıyı açıyor. Tekrar namazına devam ediyor. Yine mesela sütre bahislerinde okuduğumuzda önün boşalınca ne yapıyor? Ta öne kadar gitmek zorundasın. Yani bu namazı bozmaz. Namazı namazdan başka bir şey bozar. Evet. Namazda namazdan başka bir meşguliyet yoktur diyor Bakara daki ayet. Ondan önce diyor biz bağdaş kurar, muhabbet eder, gelenden giden selamlaşırdık Namazdayken. Namaz daki. Öyle, öyle alıştırılmış. Hocam bir şey sorayım. Şimdi takkiyeyle namaz kılmak, mesela namaz kılınır mı kılınır? Yani, mesela Baş açıkta olsa, kılınır, takkende kılınır. Şimdi sütre babı bunun gibi değil değil mi? Sütre yani, olsa da olur, olmazsa da olmaz gibi. De, değil. Sütre aynen e, namazın vakti gibi, kıyam gibi, kıraat gibi namazın rukunundan. Maalesef daha Türk toplumu bunu bilmiyor. Bu bilmiyor. Şimdi geçen bir yerde dinliyorum da, diyor ki eğer diyor sütre e, diyor, yakında ise diyor. Bir şey olmaz diyor. Ama diyor, nasıl böyle diye. <gülüyor> <gülüyor> He. Eğer diyor, namaz kılanın diyor hemen dibinden geçilirse diyor günah olur diyor. Geçilmez diyor. Ama yok diyor, sağ böyle diyor. İleriden diyor böyle geçerse diyor bir sakınca yok diyor. Vallahi hadis-i şerifte sütresiz kılmayın diyor. Bu bir. İkincisi kim sütresiz kıl nerede olsun? birisi önünden geçiyorsa gavi unutuyor. 40 gün, 40 saat mi, 40 yıl mı diyor bilmiyorum. Burayı unuttum diyor. Bunun günahı var. Onun dışında mesela hayızlı kadın, siyah köpek, eşek geçince namaz ne yapıyor? Namazı keser diyor. Bunlar var. Siz ne yap? Engelle. Burada umum var. Mesela birisi namazda diyor, sütrenizin önünden geçmeye çalışsa ne yapın? Engelleyin. Hala geçmeye çalışırsa o bir şeytandır. Onu dövün diyor. Burada da ne yapıyor? Umuma götürüyor meseleyi. Sütreyle namaz kılmak zorundasın. Sütreyi... Sor. Sor. Sor. Sütrede tam secde mahalle Secde mahalli. Elini... şimdi Aha. Devenin kaşı kadar diyor devenin kaşına eğer dikkat ettiyseniz hadislerde falan, bugün filmlerde şurada burada görüyorsun, tam şöyle bir kavza şeklinde. Yani mesela şu tam bir devenin kaşı gibi şöyle. Şu şu olabilir, şu sütur olabilir. Yani adam bunun önüne diktiğini bilecek sütur olabilir. Hocam camler bizim. Önünden geçene var biliyoruz hocam. Tabi önünden geçene günah. Var. Hocam biz arkasında duruyoruz. En son en son düzeltiliyor adamlar. Okur sonra arkasında duruyoruz. Sonra görüyor bizi. Sonra geçiyorlar önümü <gülüyor> günah var mı? Arkasında. Önünden görüyor. geçmiyorsa sorunu yok. Ama arkada önünde namazı kıldın. Adam tutuyor yürüyerek geçiyor. Ona günah var. Cemaatle... Hayır hocam ben onunla durmuş arkasındayım. Klanın Sonra öncesi. adam beni arkasına bakıyor görüyor, Başka bir tarafa geçiyor. Sen de maksiyon sen da. de sütren boşalmış oluyor. Evet. evet. Ben de yürürüm. Sen yürümek sorun. Nasıl? Ölüm yani. Cemaatle, olur. Olur. Cemaatle. Nasıl? kadar yürüdü? İmama uyurmuşsa İmamın stresi cemağının stresidir. Burada istediğin gibi gidersin. Buna da delin İbn Abbas diyor bir gün ben diyor merkebimden geldim. Safların arasından şöyle geçtim. Eşeğimi bıraktım. Geldim saflara girdim. Kimse bana bir şey demedi diyor. Allah Resulü bir yere gittiğinde aleyhissalatü vesselam. O bir diyor kargı taşıttırırdı. Bilal'deydi. Bu onu diker. Onu stres olarak kullanırdı. Şöyle bir dakika yapıyor mu? Her yer. Stresiz kılınmıyor. Hı? Devenin o kaşı var ya elini tuttu. Aynı bir yumruk gibi semerin kaşı. Kaşı kaşı aynı ya yani. bir su bardağı bir yumruk şeklinde bir şey. Bir yere verir misin? Evet. Hocam Nasıl soruyor? Gece namazı mı?